Devam ediyoruz konularda. Evet. Levh-i Mahfuz'dan bir şey veriyor. İşte bir kişinin evinden dışarıya çıktığı zaman Şu Onu saatte Güzelmiştik ha, o örneklerinde. Evet. Alt levhalar. Yani <gülüyor> levh-i mahfuz, levh Mahfuz'daki yani ana levhadaki hiçbir şey değişmez. Allah'ın e, levh-i Mahfuz'a yazdığı he. Hani sadaka belayı def eder. İşte ee, e, ömrü uzatır gibi hadis-i şerifleri nasıl anlamak lazım? Bu konuyu bu konu üzerinde hani yazmıştık. Burada şimdi ömür uzamaz. Allah indinde kula belirlenen ömür 120. günde kulun anne rahminde bulunduğu anda görevlendirilen melek aracılığıyla Resulullah ü Ekremimizin sah sahih hadisi şerifi var ya. Dört tane şık belli olur diyor. Allah Teala göndermeli, görevlendirmeli yazdır. İşte erkek mi dişi mi oldu? Herhalde. Cennetlik mi cehennemlik mi oldu? Rızkının ne olduğu, ecelinin ne olduğu. Evet. Bu asla bir daha değişiklik olmaz bunlar. Bu o zaman bu böyleyse şimdi bizim ecelerimiz belli. Evet. Kendi alın yazımızda, levh-i mahfuzda bu yazılı, kayıtlı. Dolayısıyla ömrümüzün uzaması ya da kısalması diye bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Ömrün uzamasından kasıt şu olabilir. Hani ömür uzardan kastı şöyle değerlendirmek lazım ya da anlamak lazım. Zamanı Allahu Teala yayar. Bastı zaman denilen mevzu var ya genişletir. Dolayısıyla insan bu ömrü ona bereketli olur. Yani şöyle örneklemeyi de şöyle verelim konunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Aynı gece aynı odada iki farklı yatakta yatan iki insanı düşünelim. Elhamdülillah. Bu insanlardan bir tanesi gayet akşama kadar çalışmış, yorulmuş güzelce, sağlığı saati de yerinde o yorgunluğunu atmak üzere yatmış mışıl mışıl bir uyku çekerek Sabaha eder, değil mi? Elhamdülillah. Hatta sabahın nasıl olduğunu anlamaz bile yani. Bir yattım bir de kalktım der. İyi bir dinlenmişim der. Bir de dişi ağrıyan ya da bir hastalığı olan, bir ağrısı, olan bir insanı düşünelim. Aynı odada, aynı saat zarfında o da uyumak için yattı. Ama ona sabah olmaz. Belki aylar, yıllar gibi geçer ona. Ah bir sabah olsaydı, ah bir sabah olsaydı diye uyanır durur, uyanır durur bir türlü uykuya dalamaz. Ona bir ızdırap var çünkü vücudunda. Bir ağrısı var, sızısı var. Dolayısıyla hastaya sabah olmaz. Hasta sabah zor eder yani. Halbuki zaman aynı zaman. Bir insan yattığı gibi kalktım diyor. Öteki diyor ki sabah olmak bilmedi. Sanki bir yıl geçti ömrümden diyor. İşte bu zamanın kısalması ve daralması mevzunu böyle anlayalım. Elhamdülillah. Kişi o ömrü kişiye bereketlendirilirse o sanki o ömrü kısacık da olsa ne kadar olursa olsun. Sanki çok genişlemiş, bol bol işler yapmış Hayırlı işler yapmış, mutlu olacağı işler yapmış, mutlu olacağı işlerle uğraşmış, istikal etmiş gibi evet. e, bir şey olur beyninde. Açılım olur. Dolayısıyla bu, bu o, o insan için zaman adeta genişlemiştir. Ve ömür uzamıştır. Yani o manada öyledir. Ömür uzamış diye kabul edelim. Aslında hakikaten de uzama yok. Onun için uzamıştır. Ne olmuştur? O zamanın genişlemesiyle işte. Aynı verdiğimiz örnekteki gibi. O zaman şey de diyebiliriz. Hakikat alt tabaka levhalar Şöyle. diyor. Çok benziyor? Şimdi bu alt tabaka şimdi bunda da hikmet, hikmet var. Allahu Teala Levh-i Mahfuz'da bu hakikatleri en üst mertebede belirttiği hakikatlar bu katından Levh-i Mahfuz zaten mahfuz, korunmuş. Korunmuş levha demek. Hı, hı. Allahu Teala bu Levh-i Mahfuz'da yazılan hakikatleri kendi indinde tutmakta. Gayb. Bunlar gayb. Bundan dilediği kullarına dilediği kadarını açar. Allah-u Teala peygamberlerinden dilediğini açmıştır. Kullarından ehlullah'tan dilediğini açmıştır. Şimdi bu bizim için, genel için, gayb hatta melekler içinden bile bazıları açmıştır. Her melek de bilmez bu levh-i mahfuzda yazılı olanları. Melekler de kademe kademe. Bu levh-i mahfuzun altında da yine meleklere işte günlük ya da aylık, Yapacağı işlerle alakalı, dünya hayatında, alemde olacak olaylarla alakalı bilgiler aktarılır. Mesela bazı bilgiler vardır, 3 yıllık. Yakın göğe, yakın gök meleklerine, bu görevleri yapacak görevli meleklere 3 yıl içerisinde olacak olaylar bildirilir. Yakın göğün meleklerine bak, iyi anlayalım burayı. Her meleğin şeyi ayrı dedi ki görevi. Bunlar 3 yıl içerisinde olacak, vuku bulacak olaylarla alakalı bilgidar olurlar. Yok ya yakın gök derken şimdi şahadet alemiyle de alakalı bir tarafı da var abi. Tabii şahadet alemi işte. yani. yakın göklerin kastımız. Şahadet evet. aleminde vuku bulacak olaylar. Anladım. Bu olaylarla alakalı bilgiler meleklere bildirildiği zaman işte bunlar alt devha dediğimiz levhalarda yazılı olan bilgilerdir. Şimdi bu alt levhalardaki yazılar değişir. Allah Teala dilerse değiştirir bunları. Burada Kur'an-ı Kerim'den bu hususla ilgili ayetler de şu an hangi surede geçiyor hatırlayamadım ayetlerini, e, dilediğini yazar, dilediğini siler. Eyvallah. Bu alt levha ile alakalı bir hakikat. Bu ayette dil, dile getirilen mevzu. Yani burada da Allah'ın bir hikmeti var. Yani bizim kavrayamayacağımız bilemeyeceğimiz bir hikmet var burada. Ne yapıyor allah Teala? Şu olay şöyle şöyle olacak. Levhada yazmış. Levhada yazılan şekilde o olay aynı o verdiğimiz örneklemedeki gibi cereyan edecekken allah Teala'dan ilgili meleklere bir görev, bilgi geliyor. O şey siliniyor o yazılı bilgi siliniyor. Böyle olacak diyor mesela. Hüküm değişiyor. Böyle olacak. Bu sefer münekar o en son şeklini alan şekliyle hareket ediyorlar. Alemde o ceryen ettirecek olayı. İşte onda bir hikmet olmalı ki Allah sonuçta düşünüp yapan bir varlık değil. Aa şöyle oldu, şöyle olsun demiyor. Demiyor. İşte o yüzden bir hikmet olmalı. O hikmet şurada bütün varlıklarından bu hakikat izleniyor. Biliyor biliyor. Esas ana levhada yani levh-ı mahfuzda zaten ne şekilde olacaksa alt yazılan, silinen levhadaki son hüküm ana levhadakinin aynı haline geliyor. Son hüküm bakın. Eğer değişiklik olacaksa, silinecekse, değişecekse en son değişmiş, icra edilecek mevzu en son ana levhadaki yani levh-i mahfuzdaki yazılı olan hale bürünüyor. Dolayısıyla o ceryan ediyor. Levh-i mahfuzun değişmesi mümkün değil. Levh-i mahfuzda ne yazıyorsa olacak olan o. Fakat alt levhalar değişiyor. İşte bu Hakikati belki insanların bir çoğu kavrayamadığı için ya da bilemediği için e, hani şunu demişler işte kaderle alakalı mevzularda işte sadaka belayı def eder hadis-i şerifinin farklı şekilde yorumlamışlar. İşte başına bir bela gelecekse sadaka vermekle o beladan kurtulursun kaderin bir manada değişmiş olur gibicesine bir yorum yapmışlar. Aynen. Kader değişmez. Yani o da gene öyle yazılıdır levh mahfuzda. Bir sadaka verecek ki kul böyle olacak diye yazıldır. En son hali yazıldır yani. Dolayısıyla değişen bir şey yok. da hakikaten birlikte bakmazsa insan sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşar. Ya ona uyuyor yine ayakayı ona oyuncu da ayaklıyor. <gülüyor> i̇şte onun için e, Muhittin İbn Arabi Hazretleri ne demiş? Allah'ın bir emri vardır bir de iradesi vardır. Bak bunlardan hangisi seni kurtaracaksa ona yapış. Allah'ın emri cihetini anlayıp idrak edebiliyorsan ki bu şeriat. O zaman yapış şeriata sıkı sıkıya yoluna dost doğru git. Allah'ın iradesi mevzusunu anlayabiliyorsan ki bu alimlerin işi derin manada Allah'ın sistemini bilmek, iradesini anlamak yani ledün ilmine bir nevi sahip olmak demek Hızır gibi. O zaman o seni kurtarır. Peygamberlerin hepsi, peygamberlerin hepsi şeriat değil mi? Bir tane bile yok. Peygamberlerin hepsi Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere görevlendirildiği için... Allah'ın emri cihetine sıkı sıkıya yapışır ve emrini müdafaa eder, emrini savunur, emrini icra ederler. Peygamberlerin görevi bu çünkü Allah'ın emrini tebliğ için gönderildiler. Hızır Aleyhisselam'ın böyle bir görevi olmadığı için, Allah'ın emrini tebliğ için görevlendirilmediği için, ledün ilmine sahip olması hasebiyle o Allah'ın iradesi yönüne baktı. Madalyonun öbür tarafına bakıyordu, ona göre icraatlarda bulunuyordu. Onun için dedi işte Hz. Musa'ya, sen bana sabredemezsin diye. Bazı peygamberler de hani bildiği kadarıyla Allah'ın iradesini bildiği için emrini yaparken sıkıntı da çekmiş olabilirler ya da üzülmüş olabilirler. O azından geçen haftaki Muhakkak peygamber tabii. efendimizin şeyindeki gibi değil mi? Abi? Hangisi? Ee, <gülüyor> peygamber efendimiz zenginlerle fakirler arasında olayda tabii. O o bak ilk bakış açısıyla. Tabii. Sonraki bakış açısıyla. Aynen öyle örnek de verebiliriz. Veyahut da şöyle de verebiliriz. Allah'ın tabi emrini uygulamak üzere. Mesela bir sahabe geldi. Ya Resulullah ben zina ettim. Cezasın, cema, cezamı çekmek istiyorum dedi. Önemli. Resulullah Efendimiz önce duymazlıktan geldi. İkinciye tekrar dedi. Ben zina ettim. Cezamı çekmek istiyorum. Şeriatın öngördüğü cezayı çekmek istiyorum. O zaman da fütuhat Mekke'ye de geçiyor bu mevzu. Murtin İbn ele almış. Evet. Ondan sonra e, iyi niyet dile getirdi. Böyle bir şey yapmadığını umarım dedi. Üçüncüye tekrar itiraz etti. Hayır ben bunu yaptım. Ben bu fiili yaptım. Ben cezamı çekmek istiyorum deyince şeriatın öngördüğü ceza uygulandı sahabeye. Ondan sonra e, e, öldürüldü yani bu sahabe. Rejim edilerek. Ondan sonra e, Resulullah Efendimiz diyor ki öyle bir tövbe etmişti ki o tövbesi şurada bulunan o mecliste bulunan sahabeye sesleniyor. Şurada hepinize yeter diyor yani. Evet. O kadar büyük mertebeden tövbe etmişti. Bu sahabe cezasının ahirete kalmasını istemedi. Garanti bu dünyada cezasının görülüp huzuruna Allah'ın huzuruna bu manada bunun sorumluluğu olmadan belki ulaşmak istedi. Bu dünya hayatında bu cezayı almak istedi. Belki diyor Muhtin İbn i etlerim ve Sulağ Efendimizin böyle hani duymazlıktan gelmesi mevzusu sahabe diyor e, bu bu cihetten baktı cezasını istedi. Bu dünyada cezam görürsün ki huzura ben cezasını dünyada ödemiş olarak gideyim diye. Ama bu sahabe Allah'ın affediciliği, rahmetinin genişliği mevzusunda yoğunlaşmış olsaydı. Zaten çok pişman olup tövbe ettiğin zaman inşallah allah Teala günahlarını zaten affeder. Resulullah Efendimiz'in ilk baştan görmen, duymazlıktan gelmesinin sebebi de buydu. Baştan duymazlıktan geldi. Ama sahabe ısrarcı olunca artık dedik yani peygamberler Allah'ın emrini yerine getirmekle görevlidirler. Sahabe suçunda, günahında itiraf edip de ısrarcı olunca mecburen şeriatın emrini uygulamak zorunda kaldı peygamber Efendimiz. O ödürme işlemi illa decim mi olur yoksa o şey, ha, bir sorun daha çıktı burada. Yani ona da geleceğim. Rejim e, kalktı mı? Ya da öldürmeyi başka şekilde biz yapabilir miyiz? Nasıl? Şehirde şey? göre. İdam ya da herhangi bir yolda İdam. Rejim hususunun kalktığı... Yani kültürel bir şey mi? Taşla öldürmek. Biz öldürmeyi başka yollardan yapılabilir mi? O kültürel bir şeydir yani. Tabii ki taş değil de başka şekilde de <gülüyor> öldürülebilir. Tamam, ölüm, yani ölüm. Yani maksat öldürmek. Belki orta taşlamak Tan kasıt daha farklı bir sürü hikmetleri de olabilir muhakkak. Yani şimdi sayabileceğimiz şöyle böyle olabilir diye akıl yürütebileceğimiz yönleri de olabilir. Bilemeyeceğimiz cihetten de bir takım faktörler olabilir. Kültürel bir etkisi olabilir. Rejim olayı Resulullah Efendimiz'den önceki peygamberlerde de mevcuttu. Bu rejim olayı şimdi burada ulema ikiye bölünmüş. Yani rejim olayının daha önceki peygamberlerin şeriatı olduğunu... Hazreti Musa, İsa'da bulunan şeriat olduğunu dolayısıyla bunun e, demişler ki Resulullah Efendimiz işte bu onlardan olan şeriatı orada uygulamış. Şimdi eğer onlardan olan şeriatı uygulamışsa o zaman kendi şeriatı da bunu onaylamış demektir. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Bazıları da yok. Onlar o eski şeriatlarda mevcuttu. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta açık bir delil Niteliği taşıyacak ayet yok. Dolayısıyla o önceki peygamberlerin şeriatı olması hasebiyle bizim şeriatımızda böyle bir şey e, yeri yok deyip itiraz edenler olmuş. Allah bilir tabi bu çok ihtilaflı bir konu. Çok tartışılıyor bunun üzerinde. Ama Resulullah Efendimizin bu meseleyi uyguladığına dair Ehlullah'ın kitaplarında bilgi var. Yani bu manada ölümü uyguladığına dair. İkinci soru bu e... Kur'an'da hani var mı? Yani ben yoktan yadayım ama birçok şeyler de yazıyor. Var. Neshedebiliyor Allahu Teala önceki gelen ayetinin hükmünü sonra gelen ayetle neshetmiş. Var. Bu konu ile alakalı ayette net bir şekilde ortada mesela. En basit. Ama daha üstünü getirdiği zaman oluyor bu. Tabi. Yani eğer nesih varsa ...o nesh kaldırdığı hükümün üzerinde ne hüküm koyuyorsa onu belirtmiştir Allah Kur'an'da. Bir fazlası hani üstü derken daha nasıl açıklasam... ...mesela daha katılaştı bu alkol mevzu. Daha yumuşatılan bir nesih var mı? Ben bu... hatırlamıyorum. Var mı? Yani o hususta ama... bir araştırmam yok. Yani Kur'an'daki ayetlerde nesedilen ayetler nelerdi ve nasıl bir yol izlenmiş yani katılaştırma cihetinden mi, hafifletme cihetinden mi bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Yani şu anda direkt olarak aklıma gelen bir mevzu yok öyle. Ama nesedilen bazı tabi ki ayetler var. allah da Teala yerine farklı bir hükümde ayet gelmiş. Yani bir iki sene önce bunlarla şeyler okudum, izledim ama hep böyle birbirlerine reddelerle yazılan nesil konuları var. O ayeti işte nasıl nesil eder, Allah öteki diyor hayır etti. Hiç hatırlamıyorum ama hatırladıkların varsa Samut Onlarla ilgili hani bilgi altında. Şu an yok. O ayetlerle alakalı bilmiyorum. Ona bir bakmamız lazım. Programlara da çıkıyorlar, bahşişiyorlar ama unuttum işte. <gülüyor> Şu an aklımda kalmış olan öyle. Yok bir tek aklıma gelen ilişkiyle alakalı meseledeki ayeti var. Ee, nesil var. Anladım gelirken bakayım da öyle Buna O ayetlere de bakıp da hangi ayetler bakmamız lazım. Tabi bir gözden geçirip şeyden bakmak lazım, bulmak lazım kaynaklarda. Abi şimdi <gülüyor> zatının birliğiyle ilahının birliği nasıl bir şey abi? Ben de bir cevap var ama senden de bir cevap almak istiyorum. Nedir yani. senin cevabın? Söyle bakalım. Evet. Yani zaten <gülüyor> böyle yani, yani ilahini <gülüyor> bak ilahının birliği demek bizim anladığımız tevhid olayı. Muhtim ki birer abinin anladığım kadarıyla ilahının birliği yani tevhidi böyle tanımlamış maksatta işte ee, ama zatının birliği nasıl bir şey oluyor? Onu çözemedim ve yani. Dokunulmayacağı bir yer olarak düşünüyor. Zatı üzerine tefekkür etmek menedilmiş. Zatı üzerine tefekkür etmek yani zatının mahiyeti hakkında tefekkür edemeyiz. Bir surete, bir şekle büründürüp tasvir edemeyiz. Bundan men edildik. Bilemeyiz. Her ne düşünürsek düşünelim düşüncemizin çok ötesinde bir şeydir Allah'ın zatı. Dolayısıyla bu konuda bir tefekkürümüz oluşmayacak. Buradan men edilmişiz. Zatının nevi sureti şekline tefekkür edemeyiz. Ama bunu neyle tanırız? Sıfatlarıyla tanırız. Fil... Zatının birliğinden kasıp yani zatı olarak ondan gayrı hiçbir şeyin olmadığını idrakine varmak. işte Bu aslında yani. tevhid. Tevhidin özü, cevheri. Yani zatından gayrı onun zatından gayrı hiçbir şey yok. Hiçbir şey ama bak. Şimdi sadece onun zatı var. Gayrıya mı biz tevhid dememiz lazım? Bak. Zatından gayrı diye bir mevzu bahis yok, yok yani. Aynen. Zat. Şimdi bu olaya zat mertebesinden bakıyoruz. Yani çıktık zat mertebesine zat mertebesinden baktığımız zaman konuyu idrak ettiğimiz zaman zat olarak Allahu Teala'nın bir zatı var mı? Allah var idi. Başka hiçbir şey yok. Heh. allah Teala'nın bir zatı var değil mi? Aynen. Kendine münhasır bizim kavrayamayacağımız bilemeyeceğimiz nevini, türünü şeklini, suretini bilemeyeceğimiz bir zatı var. Değil mi? Aynen. İşte bu zatı mutlak zat olarak sadece o var zaten. Onun zatının yanında başka hiçbir şeyden söz edilemez. Şey dahi hiçbir şeyden söz edilemez yani. Yok. Sadece o var. Başka bir şeyin olması mümkünatı yok. Olursa zaten e, Allah'ın Allahlığı olmaz. Yani. O zaman zat zatını tevhid ettiğimiz zaman yani zati birliğini tevhid ettiğimiz zaman bu gerçek manada tevhide ulaşmış oluruz. Yani zatının sadece zatının var olduğunu, zatî birliğini tevhid ettiğimiz zaman te, gerçek tevhide ulaşmış oluruz. Zatının ilahlığı cihetine girdiğimiz zaman ilah olarak o zaman yaratılmışlar devreye giriyor. Yani yaratılmışlar olacak ki o yaratılmışlar ilah edinsin. Elhamdülillah. Değil mi? Şimdi sadece zatının olduğu zamanda ilahtan söz edebilir miyiz? Edemeyiz. İlahlık mertebesinden söz edemeyiz. Çünkü zat var. Başka bir şey yok ki. Elhamdülillah. Hiçbir şey yok. Fakat allah Teala'nın murat edip de dileyip de yarattığı gerçi bütün bu yaratılanlarda ilmindeki ilmi suretler orayı iyi kavrayalım. Çünkü hakikatte yarattığı derken ilmindeki ilmi suretler. Zatından ayrı yaratılmış bir şey yok. Veya zatından bir parça çıkarıp da yarattığı bir şey yok. E bu noktada yaratılmışlardan söz ettiğimiz zaman da onun ilahlığı devreye giriyor. Yani bütün yaratılmışı yaratan Halk olmasına, vücut bulmasına sebep olan yine onun zatıdır. Bu cihetten zatı bizim ilahımızdır. Biz onu ilah olarak kabul ediyoruz. İşte kelime-i La ilahe illallah derken ilahlar yok. Ancak Allah var. Manası açığa çıkmış oluyor. Yani ilahlar yok. Her neyi ilah edinmiş olarak düşünürsen, tasavvur edersen Hiçbir şekilde ilahlar yok. Ancak Allah var. Bu manada kelime-i tevhid anlamak gerekiyor. O zaman işte tevhid meselesi, tevhid yani birlemek, Allah'ın birliğini bilmek, birlemek mevzusu bu oluyor. Tevhid meselesi. Yani bir, ancak bir ile birlenebiliyor. Burada vahid mi ortaya çıkıyor yani? Şimdi, yani is is isim olarak şimdi ben bunu şeye soktum. yani Zat mertebesinde hiçbir şeyden söz etmiyor. Elhamdülillah. Burası la taayyün mertebesi. Taayyünün evet. olmadığı mertebe. Sadece onun zatının olduğu. Onun bir alt, e, birinci taayyün dediğimiz, bir alt mertebeye indiğimiz zaman ilahtan bahsedebiliriz. İlk var olandan, yaratılmış, yaratılmıştan bahsedebiliriz ki işte o da hakikati Muhammed'i. Yani o bir yaratıldı, bir. Eyvallah allah Teala o biri yarattı. Ondan sonra o birden her şeyi yarattı. Ya işte ben şurada şunu yine çözemiyorum abi. Zatının birliği, ilahının birliği diyorum bak. Zatının birliği diyor o yedi. Bak yine birlik var sanki orada. Nasıl? Zatında bir birlik yok yani diyorum. Yani. Zatı, zat olarak var. Zatında bir birlik var Şimdi yani. Şimdi buradaki problem şey olabilir mi? Hani elma, ağacın armut vermemesi. Hani kıyasladığımız o rakamlar, farklı rakamlar. <gülüyor> Ha. Bir de koyduğumuz kelimelerden ne anlam çıkarıyoruz? Bir, ne anlam yüklüyoruz o da önemli. Yani şimdi biz zatının birliği derken sen neyi tahayyül ediyorsun? Aynen öyle. Orada evet. Yani o kelimeden ne anlam yüklüyorsun sen oraya? Yani çünkü zatı hep böyle hep kafamda şey. Oraya hiçbir şekilde ala hiçbir şekilde bir şey dokunulmadı ki. Tamam, dokunulmaz. O da bir nasıl eklenebiliyor yani. Zatının birliği. Sanki bir şey eklenmiş gibi bir şey var yani. O da aşağı mertebelere ilahlık mertebesinde bir şeyler karışmış gibi geliyor ya. Yani. <gülüyor> şimdi zatının zatının birliğindeki buradaki senin algılayışın şimdi senin konuya bakışın farklı biraz. Hmm. Oradaki bir kelimesini oraya sokunca farklı bir anlam yani zat zat mutlak. Zat evet, mutlak. O On bir, e, zatın yanından bahsedilebilecek hiçbir şey yok. Zatının birliği dediğimiz zaman aslında o zata işaret etmiş oluyorsunuz. Yani zatıyla birlikte başka bir şey yok ki neyine işaret edelim? Zatının birliği. Birliği biz anlayabilmemiz için bir diyoruz. Belki. Onu o ifade etmek için kullanıyoruz. Yoksa zatının birliği derken burada zatına ilaveten bir başka bir şeyi anlatmak için konulmuş bir kelime değil bu. Ne? Birliği. Zat. Zatının birliği. Zatı bir. Onun zatından gayrıdan hiçbir şey yok. Eyvallah. Bu manada anlamamız lazım. Böyle bakmak lazım konuya. Efendim. Belki zatının birliği deyince sen oradaki o birlik kelimesine Kafanda farklı bir anlam yüklüyorsun. Hı. Belki şey ondan çıkıyor. Olabilir Çelişki yani. ondan çıkıyor belki. Yani. Çok ince düşünüyor. Hani maşallah. Hani. Evet. Yani şey geldi ama tamam yani. Yine o zaman yine zatıyla bakmak lazım. Orayı birbiri karıştırmamak Hı. lazım. La mertebesine çıkıp da oradan bakacaksak la taayyün mertebesini idrak edeceksek o da zaten bize ne kadar nasip ederse onu o kadar idrak ederiz. Hani Allah'a idrak idrak edilemeyeceğini idraktır diyor Merak ya Hazreti, Hazreti Ebu Bekir edelim, edelim. La tayyum mertebesinde sadece zat vardı var hala böyle zat, ama bu zat ezeli ve ebedi bir ilmiyle var yani allah Teala e, sonradan bir ilim edindi de ben şöyle şöyle şeyleri yaratayım mahlukatı yaratayım alemi yaratayım Aynen. sonradan karar aldı yok öyle bir şey ezeli ilmiyle biz ezeli ilminde vardık. Şimdi olaya bu cihetten baktığın zaman Nara Hazretleri'nde de biz Allah'ın ezeli ilminde zaten vardık. Dolayısıyla bir cihetten biz ezeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Öncesizlik yani. Heh, öncesizlik. Bir cihetten evet. yaratmış olduğu, halk etmiş, vücuda getirmiş olduğu bütün bu alemde her neyi halk ettiyse yarattıysa, evet. vücut verdiyse biz bu vücuda gelmiş varlıklar olarak onun İlminde ezeli olarak vardık. Dolayısıyla biz ezeliyiz. Bu manada. Burayı iyi anlayın. Bu manada ezeliyiz. Ve onun ilminde daim ebedi olarak da var olacağımız için de bu manada gene ebediyiz. Ama halk olup açığa çıkmak, şehadet aleminde ortaya çıkmak itibariyle bir başlangıç noktamız var. Ama Allah'ın ilminde bulunmamız itibariyle olaya bakacak olursak ezeliyiz. Başlangıç noktamız yok. Çünkü Allah'ın başlangıç noktası var mı? Yok. Yaratılışların ancak başlangıç noktası olur. Biz de yaradılmış olarak vücut bulmamız hasebiyle başlangıç noktamız var. Ama Allah'ın ilminde ilim, ilim olarak bulunmamız hasebiyle biz de ezeliyiz. Başlangıç noktamız bizim de yok. Çünkü onla kaimiz yani Allah Teala'nla <gülüyor> kaimiz. Hal böyle olunca işte burayı iyi idrak edebilirsek vahdet meselesini de iyi idrak ederiz. Biz onun ilminde ezeli olarak varız. Fakat bu ilminde ezeli olan bilgiyi kendince bu varlıklarında yani ilmindeki ilmin suretlerde bir mevhum yarattığı zaman mevhumu. Ve o yarattığı zaman mevhumunda halk etti bunları. Elhamdülillah. İşte birinci günde şunları yarattı, ikinci günde bunları, üçüncü günde bunları derken e, altıncı günde Hazreti Adem yarattı. Elhamdülillah. Bu şekilde alemin bir yaratılış şeyi var. Niye zaman sıralaması var. Ama bu zaman sıralamasını da Allah Teala gene halk ettiği için zaman bize göre, yani yaratılmışa göre. Eyvallah. Aslında meseleyi derin tefekkür ettiğimiz zaman şimdi peki zaman mevhumu yaratılmışa göre, bize göre. E biz biz neredeyiz? Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz. O zaman ilmindeki ilmi suretlerde ezeli olan ilmindeki bilgileri belli bir noktada vücut bulup açığa çıkmasını veya bizim algılamamıza göre vücut bulup da ortaya çıkmamızı murat etmiş. Ve o murat ettiği zamanda da zaman diyoruz. O, o mevhumu yaratmış ve biz bunu zamansal olarak anlatıyoruz. Aynen. İfade ediyoruz. Aynen. Bunu bu şekilde biz ifade ediyoruz zaman zamansal olarak. Allah indinde zaman olmadığı için zaman onu sınırlayamaz. Eğer dersek ki, e, zamanlı da e, Allah indinde zaman vardır demeye kalkarsak o zaman Allah'ı da kuşatan sınırlayan ezillik ya da ebedilik mevhumunu açığa çıkartmasına yarayan bir şey dilimi olması lazım. Zaman dilimi Aynen. olması lazım. E, zaman dilimi varsa o zaman Allah Allah olamaz. Aynen. Çünkü onu sınırlayan bir şey oluyor. Aynen. Kavram var. bir Zaman kavramı var. Dolayısıyla Allah indinde zaman yok. E bu manada baktığımız zaman her şey ol dedi, oldu. Evet. Belki de Allah dinde bir cihetiyle her şey anında, ilmindeki o bütün tasavvur ettiği her şey ol demesiyle oldu, bitti. Cennetler, cehennemler her şeyde aslında kurulu da herkes de yerli yerinde. Ne, nerede? Onun ilminden baktığımız zaman. Onun ilminde. Çünkü zaman mevhumunda olmadığına göre kimin nereye gideceğini, nereye yerleşeceğini kim nerede ne nimetler bulacağını cennet hayatında, kim nerede ne azaplar göreceğini teferruatına kadar, en ince ayrıntısına kadar Allah indinde mevcut Elhamdülillah. bu bilgi. O zaman zaman bize göre işte onun indinde ol dedi oldu bitti. Bazı ehlullahın meseleyi böyle anlatması yani ol dedi oldu bitti diye ifade etmesindeki dile getirmek istediği hakikat yönü burası. O Zaman bize göre. Onun zaman yok. Aynen. O zaman yaratılmış çünkü, halk edilmiş. Geçen hafta değil, hafta, geçen hafta yoktu. Ama bu dediğim kitap Futuat-ı özeti ee, onun açıklamasını okuyayım sana abi. Elinizdeki kitap Futuat'ın bir özetidir. yazarı tarafından yapılmış ve tarzına ender rastlanabilecek bir özetleme diyor. Tamam. Diye, Kimmiş yazarı? E, İbn Arabi Hazretleri. İbn-i Arabi Hazretleri bir özetini mi yazmış? Hı hı. Ekrem Demirli abi? onu bir özetlediği bir kitabı litera var. Litera ya. yayıncılık galiba. Hı? Aynen litera. Litera yayınlarından çıkıyor. Bak şöyle şurasına bas zaten şey yok mu ama. Yani Künye olarak yazmış. Ekrem Demirli. Ekrem mi Demirli mi özetlemiş onu? Yani de... kısaca öyle bir toparlamış abi yani. Toparlamış. Hı. Yani artık hep bir alıntıyla. Hı. Niye o zaman hani i̇bn Arabi elindeki kitabı teşkil eden bölüme hani pardon yazarı tarafından yapılmış ne yazmışlar yazarı tarafından yapılmış özeti yani Fırat Mekke'nin yazarı tarafından yapılmış özet diyor burada demek ki orada ya yazarı tarafı var. yazarı derken başka bir hani o Fırat Mekke'den hı hı. içinde öyle bir bölüm var onu hı. tek kitap satıyorlar öyle değil ya yani, öyle ama hı. niye öyle diyorlar o zaman öyle olsa da lazım böyle ya da ayrı bir şekilde onun dışında bir de kalemi almış olması lazım i̇bn Arabi Hazretleri. Tabii. Yani bu, şu kelimeden ben şunu anlıyorum. i̇bn Arabi Hazretleri bu hütahatı bitirdikten sonra şu 18. kitabın hı. kendimce bir önemli noktalarının yer aldığı bir özet nevinde bir kitap yazayım demiş. Yazmış. O anlam çıkıyor burada. Hı hı. Yapmış mı peki i̇bn Arabi Hazretleri acaba böyle? Yoksa yazar mı bu 18. cilden bir şeyler özetledi de yaptı? öyle oldu. En sonunda da şu yazıyor. Unuttum onu. Benizli kitap Tözmekke'nin on yedi cilti sayfa yirmi ila cilt on sekiz sayfa 175 arasını içeriyordu. Demek ki adam yaptı o dediği gibi, o yazar yaptı. Bu da diye İbn Arabi kendi söylüyor mu? He bak şimdi on yedinci, on sekizinci ciltte bir nevi geçmiş konuları şöyle bir harmanlıyor İbn Arabi Hazretleri. Ama bu gene ona özet demiş bu. O manada bakmış. Doğru 17. 18. ciltlerde geçiyor. Yani daha önceki ciltlerde işlemiş olduğu konuları e, can alıcı noktalarını tekrar bir üzerinden geçmiş. Doğru var. 17. 18. ciltte geçiyor bu mevzular. O kısmı demek ki aldığı bir kitap olarak evet, yaptı. özeti hani diyor. Namaz kısmını, oruç kısmını ayırmışlar mı? Hani böyle 32 kitabı mı ayırmışlar Ne Öyle bir kitabı. Onun gibi bir şey yani. Aldı. Bu da ayrı orayı ayırmış. İşte 17-18'den ile yani. ilgili sayfaları Aynen. ayırmış. Aynen. Bir, e, fütuhatın özeti mahiyetinde bir kitap çıkartmış demek. Yani hani Yine fütuhat o da. Daha kolay olsun diye. Olabilir. Belki ticari yönden satışlar olsun diye. Olabilir şey tabii. Olabilir. olabilir. Yani ticari yönden belki işte bütün 18 kitabı okumak, okumak herkesin harcı değil, değil yani. bir yani. kitap okuduğu zaman fütahat hakkında az çok bilgiler yani olsun insanlar. O kadar oluyor zaten daha kolay geliyor yani öyle yani insanlar alındığı için alıyoruz zor mu yani? Felahu ruhu söyledim şey oradaki bizim kitapçı arkadaşa yarına falan getirecek inşallah tamam, uygun. Abi. Bir, onun çıktığı yayın evi varmış. Neyse, şey yapıp, Oradan de... u, uyguna alırız dedi, getirirsen tamam. Sen getirir dedim. Getirtirecek tamam, tamam. bakalım inşallah. Ama nasıl abi? Konular nasıl? Yani Osmanlıca mı böyle? Yoksa böyle fütuhat gibi mi? Tabi daha iyi olur. Osmanlıca da olsa en azından bir sözlük alacağız elinize abi. <gülüyor> fütuhat kadar e, sade midir bilmiyorum onu hiç. Ben hiç i̇nternette bilmiyorum. baktım hani ilk sayfalarını kontrol et falan dediği zaman ufak bir yazı yazıyor. Ondan hı hı. sonra şerh ediyor. Evet. Öyle tarzda mıydı abi? Yok. Felahur ruh mu? He. Bilmiyorum işte. Şer... Şimdi gelecek olan bakalım hangi yayın elinden? O Uludağ yayın galiba. Oradan gelecek. İşte Bu Uludağ, Uludağ yayın elinden 9 cilt vardı abi. Tamam. O, abi. Odur. Hı hı. Uludağ, Uludağ yayın elinden. O 10 bir aynı ciltteydi yani. Tamam. Hı. Uludağ'dan gelecek. Oradan getirtiriz dedi. Hı. Peki sen bunu okurken nereden okudun abi? Bu Felahur ruhun ıı, özeti gibi. Muhammediye. Muhammediye var ya He? Muhammed Bican Hazretleri'nin yazmış olduğu kitaba o, İsmail Hakkı Bursevi bence Hazretleri bence şerh düşmüş. He? Var mı sende? He, var. O düştüğü şerhler aslında işte şey Felahur Ruhtan alıntı. O, Tabii. Kısaca onu bitirsek daha mı iyi olurdu yani? Felahur ama. ama çok detaylı bilgiler var. Muhammediye de zaten Muhammed Bican Hazretleri'nin yazmış olduğu eser. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin de kısmi kısmi düştüğü şerhler var. Yani cüz'i bir şey. Atıyorum o 500 sayfalık kitapsa İsmaila Kıbrıs Evi Hazretleri'nin düşmüş olduğu şeritleri toplasan 50-100 sayfa etmez. Elhamdülillah. Anladım abi. Eyvallah. Velha Ruh açıyor her şeyi. Daha da detaylı açmış olur. <gülüyor> Burada sadece kısmi kısmi konuya göre kısım kısım şey düşmüşler yani. Kısa bir yer almışlar. Olsun abi ya. Yani, yani İsmaila Kıbrıs Evi Hazretleri de yani. güzel eserleri okunabilecek. Yani en azından dediğim gibi. Bizzat. Işte. Tabii. Faydası tamam. oluyor ama dilinin şeyini bilmiyorum. Dili Osmanlıca'ydı benim anladığım. Yani mesela Fusulikam şey gibiydi yani. <gülüyor> Ağırdı diyorsun. Abi, abi. O zaman onu da bir şey yapmak lazım. Evet. Sadeneştirmek lazım. Aynen. Sadeneştirecek birisi lazım yani oldu. Onu da. <gülüyor> da işte abi... Allah razı olsun yani. sadeleştirmişler işte abi. ağabeyi. Bizden faydalanırız. Tabi. Tabii evet. tabi sade yemek yemek. Şimdi bu çatağını hani bıçak kullanmak e, Batı'da geldi diye biliyorum ben. Şimdi orada bir sıkıntı var. E, ya da... En başından başlayayım ağabey. Peygamberimiz zamanında hem kültürel olarak hani... E, ...el ile yemek yenir. Hala Arbistan'da yeniyor. Değil mi? Evet. Şimdi insanlar sol elle hani tuvalete kullanmak adına... ...hani ayakkabıyı sol elle almak adına... ...hani daha... ...pis işler ya da hani işte... O şekilde farklı insana işte sıkıntı sokamayacak temizlik açısından vesaire işleri yapıyor. Sağ de yemek yiyor. Peygamberimiz bu jetle söyledi? Hani adama eli artık taş olsun da yeme sağ yemediği için. Biz çatal bıçakla kullanmamız. Hani çatal bıçak ya da çatal kaşık kullanmamız şimdi. Çatalla içimize de pilavı yiyoruz biz. Hı, hı Sol elle yiyen orada mesela sünneti kaybediyor ama bir de, e, işin aslına da mı ihanet ediyor? Hani sol elle dokunmasa bile pisliği, sol elle yine de yememesi mi gerekiyor? Yoksa, işin aslı peygamberimiz hani eli yendiği için, sol elle pis işleri, sağ elle temiz işleri yaptığı için, o şekilde işte kaşık kullanan kişi, sol eli de bir sıkıntı çıkmıyor mu? sadece sünneti kaybetmesen ise bir, bir sıkıntı çıkıyor. Yoksa işin aslında da mı ihanet ediyor? Anlatabildim mi? Çok iyi anlatamıyorum ama. <gülüyor> anladım anladım. Şimdi bir defa Muhittin i̇bn diyor ki Zahirde ve batında Resulullah Efendimiz'in söz, söylem, eylem, fiillerine uymadığı sürece Resulullah Efendimiz'e tam manada uyulmuş olmaz. Hı. Olaya bu cihetten baktığımız zaman o hangi ameli, fiili ne şekilde yaptıysa takviden onun gibi yapmakla sünnete uyulmuş olur. Bu bir. Hatta hangisiydi o imamlardan birisi? İsmini hatırlayamayacağım. İmam Malik miydi? Ee, kabak yemeği ömründe yememiş. Niye yemediği sorulmuş. Resulullah Efendimizin kabak yemeğini nasıl yediğine dair bilgi, kayıt bulamadım. Onun için de yemedim Herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Yoksa ulaşsaydım ona göre amel edip ona göre yiyecektim. Ama bu konuda hiçbir bilgi bulamadığım için de yemedim diyor. Boğazımızdan geçirme abi. Boğazımızda <gülüyor> e, hani O zaman sıkıntılar çıkacak ama buna göre. Şimdi işin hakikatine vakıf olan Ehlullah tabii ki buna çok emniyet vermiş. Resulullah evet. Efendimizin sünnetine zahirde ve batında uymaya emniyet vermiş. Dolayısıyla o bir uygulamayı nasıl yaptıysa aynısıyla yapmak gayretine girmişler. Ne yani diyorsan söylüyorum abi. kusura bakma. hani ben işin daha özüne bakma tarzındayım. Hani şu bilgiliğimle, olmayan bilgimle, hani Peygamberimiz bunu niye yaptı? Amacına uygun olarak, hani Pegamenizin direkt yaptığı şekilde yapmamak bile bazen amacına uymaktır Peygamberimizin. Hani zaman değişti çünkü bazı şeyleri daha kolay, daha doğru yollar çıktı teknoloji vesaireyle. Ona uymak, birebir ona uymak yanlış oluyor bir taraftan. Hani bu bakışla bakarsak. Yanlışmıyor. Peki şimdi... Begab şimdi Kaşası, niye yapıyorsunuz? Şu daha iyi artık diyebilir gibime geliyor. Hayır şimdi o zamanın şartlarından kaynaklanan alet, edevat, teknik mevzularda şartlar neyi gerektiriyorsa onlara göre onu kullanmış olması ayrı bir şey. Şimdi günümüzde olsaydı yani şimdi şöyle düşünelim veya Peygamberimize zahirde ve batında tam olarak uymamız gerekiyor. Onun için ben şeyi düşmana karşı tüfek kullanmayacağım. Top kullanmayacağım. Kılıçla gideceğim diyemezsin tabii ki. Öyle bir şey yok. Yani ama bana orası Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi verilmişti diyorlar. İlm verildi. He. Eyvallah. Tabii ki Resulullah Efendimiz öncekilerin ve sonrakilerin ilmini biliyordu. İlmini bilmek ayrı, bir de zamanın çağı Şartların neticesi açığa çıkan bir teknik teknoloji söz konusu. Ama çağın en iyi çağıydı abi, en güzel şeydi, en güzel zamanıydı. Bak, yani. Teknik teknolojik açıdan şimdi günümüzde kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. Aslında silah çıkınca hala pekâminiz ay kullanıyordu diye. Diyemeyiz. diyemeyiz. Tabii ki ok kullanıyordu veya kılıç kullanıyordu düşmana kılıçla saldırıyordu veya deveye biniyordu ata biniyordu ben de düşmana atla deveyle gideceğim diyemeyiz tabii ki bugünün şartlarında ona uymak lazım. Uç noktalar evet ama ince şeyler günlük hayatta karşıma çıkıyor ya, yazacağım artık yazmadım onları gelmiyor şu an aklıma. Şimdi, insanların gerçekten yaptı ama yapmasa başka türlü yollardan yapsa daha güzel olacak şeyler var. Onları not alırım hakkında. Resulullah şey. Efendimiz her ne yaptıysa o yaptığı şeylerin hepsi mükemmeldir. Mutlaka bir hikmete binayen yapmıştır. Çünkü Hı. o hevasından konuşmaz. Ayetle sabit. Aynen. Ne konuştuysa ne tavsiye ettiyse şayet tavsiye ettiyse müminlere bunu böyle yapın dediyse tavsiyede bulunduysa onların hepsinde bir hikmet vardır. O ne kadar çağ geçerse geçsin. Çağla alakası olmaz o işin. Eğer tavsiyede bulunduysa yani müminlere şu işi şöyle yapın diye tavsiyede bulunduysa bunu işte ehlullah derin manada alimler bunu onun tavsiyesini emir telakki ediyorlar. Yani bunu böyle yapın dediyse Müslümana, mümine o bizim için emirdir. Öyle yapılmasını istemiştir ki yapın demiştir deyip o şekilde hareket etmişler. Yemeğe gelirsek? Yemeğe o zamanın şartlarında tabii ki belki kaşık çatal yoktu. Evet. Dolayısıyla elle yeniliyordu. Şimdi kaşık çatal var. Yok ben kaşık çatal kullanmayacağım. Elle yiyeceğim diyen kendi müstakilen müstakilen evinde oturup yemek yiyorsan yiyebilirsin kardeşim. Ama bir toplum içerisinde olmaz. Abes karşılanır. Yapamazsın. Gittim bir falan iş yani. yeri toplantısı atıyorum. Orada hadi oturdun birlikte bir yemek söylendi. Lokantada oturdunuz hep beraber yemek yiyorsunuz. Ben Masada oturmam. Resulullah Efendimiz yerde oturuyordu. Hı. Yer sofrası kurulacak. Orada yiyeceğiz. Ya bir de elim, elimizle yiyeceğiz. Bu, olmaz tabii. Ya toplum ortasında. Toplum ortasında olmaz. Öyle bir şey denilemez. Hı. Ama sen müstakilen Resulullah Efendimiz eliyle yerde, yerde oturur da yerde diyorsun. Evinde de müstakilen Hı. yemek diyorsun Ye. Hı. Onda hiçbir beis yok. Yapabilirsin yani. Hani o sünneti de yerine getireyim diye. Hani za, diyor, dedi ya. Başta zahirde ve batında Resulullah Efendimiz'e hafiyen uyan. Onun sünnetine bağlı olur diyor Muhtinik Naravi Hazretleri. Şimdi bazen evde uyduklarımız var ama dışarıda uyamadıklarımız var yani. Tabii yani dışarıda uyamadıklarımız var. Çevrenin etkinleri veya doğanın farklılığına Şartlar, uygun değil evet. yani. Ama, ama bir kere de olsa ben hani evde uyuyayım. Yani o Resulullah yapmış olduğunu yapayım dedin. Yaptın o sünneti bir kere de olsa yerine getireyim dedin. Eyvallah bunlar hiçbir itirazımız olamaz yani yapabilirsin. Önemli. Ki yapılması da gerekir mi? Bence gerekir. Dışarıda da değil mi? Hayır dışarıda değil. Evde mi? Evde. Yani, yani bir ev kere mi? de olsa bu sünneti yerine getireyim manasında yapılması gerekir mi? İnsan yaparsa mutlaka o manadaki fazileti de hikmeti de alabilir. Bir şey yiyorum mesela bir şey içeceğim aklıma geliyor. Ya hani sol elle gidiyor içeceğim bir şeyde. İçmek de olmaz. Sağ elle yine içmek Tabi bir şey yiyip içmek sağ elle. Çıcamıyorum işin içinden. Hani zaman sıkıntım olmayacağı hani yapsam ya da bu, bu yanlış bir şey mi? Bu kuruntu mu? Şimdi evet, sol sol Geçenlerde birisi Şimdi kullanırken Egalem ediyoruz sahili sadece. İnternet üzerinde, Facebook üzerinde gördüm. Birisi bir şey paylaşmış. Belki denk geldiniz. Sol el ve sağ elle yemek hususunda. Hiç denk geldiniz mi? Yok. Tam olarak da bakmadım. Şöyle bir hafiften göz açtım, geçtim. Oradaki hikmeti anlatıyordu. Sol el de e, mikrop kırıcı. Annem da... Bir özellik mevcut olduğu için kişi sol elle yemeğini yediği zaman o yemekteki vücuda faydalı olabilecek bir takım şeyleri de ortadan kaldırıyormuş. Çünkü mikrop kırıcılık özelliği var ya, antiseptik özelliği var ya, elim, sol elin sol elle taharet yapılması mevzusu. Dolayısıyla sol elle yiyip içmede diyor, öyle bir yorum yapmış kişi bilimsel olarak bu böyle tespit edilmiş diye ne derece doğrudur bilmiyorum tabii araştırılabilir. Sol Gerardım elle orada. sol elle yenildiği zaman diyor o yediğin gıdanın şeyi değişir diyor. Kimyası değişir. Yararı kalmaz. Kalmaz he. Yararı kalmaz diyor. Kimyası değiştiği için. Annem gösterince de yani ben böyle bir şey aldım dedim orada. Hani illaki gözüme çarpan çünkü çok seviyorum hani o tıp kitapları okumak ama ben de okumadım. Gelmedi, yani gelmedi onu mi? ilk Yok, defa ben internete paylaşmış kaynağı nedir? Onu kim yazmıştır bilmiyor. Ama Muhittin abi de abi bu konuda mesela ya futatta geçiyordu mesela hani o taharet konusundan ve ayrıca de sol eline bile ait olan yani solak insan bile yemek mecburiyetindedir diyor yani Öyle bir o tabi sağa yani diğer kitaplarında ara kitaplarda olması lazım yani böyle de, ama bir yerde geçti böyle bir şey öyle hatırlıyor mu yani sağa zor sağ lazım yani sol sol insanın bile sağa kesinlikle zorlaması gerekiyor Şimdi yani olarak solu daha yoğun bir şekilde kullanabilir evet. o beynin evet. yapısıyla alakalı bir mevzu. ama yemek yemede sağ elini kullanması zorlaması lazım gerekiyor. o yüzden. ki benim tanıdığım evet. çok insan var her işini solla yapıyor Aynen. ama ailesi zamanında onu sağla yemeye alıştırmış, zorlama yapmış, yemeğini sağlayar. Herhalde. Ama bütün işleri soldur. <gülüyor> Ama yemeğe oturduğumu sağlayar. Demek ki alışılıyor, alışmış. Yani o yazıya ben şöyle bakmıştım. Hani zamanına göre yine baktım. Yani hani zaman çok iyi belki temizleme, o sabunlar belki çok gelişmiş olmayabilir. Yine yıkadığımız zaman ya da sadece suyla birçok zaman kullanılıyordu. O hani yıkama işlemi yapıldı evet. Mikrok mı? Evet. çıkmaya biliyordu. Yemeğe geçince de yemeğin o işte ee, üstüne Binip belki yani onlar da besleniyor. Onlar da orada üreyip yemeğin sana katacağı o faydalar mahrum bırakıyor. Mahrum bırakıyor. Ya da seni hasta etme özelliği, özelliği artıyor. Olabilir. Olabilir. Hani bilimsel olarak deyince oraya bir başka bir anlam katıyor. Bilimsel değil de bu şekilde düşünce mantıklı. Ya. Yani o yazıda şöyle diyordu. Hani direkt pis bir şeyi dezenfekte eden bir durum var diyor. Hani o zaman bu bir şekilde hani inceleme alıp burada bir şey salgılanması lazım. Ya da buraya gelen işte e, o moleküllerin bir şekilde değişevi uğraması lazım. Ya işte bir şey salgılanır ya da artık buradaki bir manyetik alanla ya da işte kana akışıyla sinirlerle ilgili çok şey olabilir ama hani böyle anlatılmıyor. Mutlaka bilmediğimiz o cihetten böyle işte manyetiktir şudur budur yönleri de vardır sağ ile. Çünkü her şeyde sağ tavsiye ediliyor. Bak her şeyde. Sağ, sağ. Sağdan başlamak. Yaratılış. Bütün yani şeyi sağ. Hareket sağ insanda. Evden ne diyor? Eve girerken sağ ayak gir. Evden çıkarken sol ayak çık. Tuvalete girerken sol ayak gir. Abi biraz konuyu değiştiriyor miyim? Sağ ayak çık. Şu cevabı alayım. Tamam. Tamam. O zaman kaşık kullanırken hani sol elle içmek değmiyor yemek. O bir sıkıntı yok. Sadece sünnetin o fiilinden bir kaybımız var. Niye olacak. sol elden yer şey geçiyorsa elektrik akımları geçiyorsa senin kaşığını. Evet oraya bir de oraya. <gülüyor> Yine sirayet ediyorsa o yeme, Oraya bir de bu açıdan bak. O zaman asla sol elde kesip yemeyeceğiz batılılar gibi. O zaman biz sol elde kesip sağ elle yiyeceğiz. Değil mi? Müslümanlar o zaman. Sağ elle yiyeceğiz tabii. Sol elle değil. O batılların zaman... tekniğini bırak. Onlar tamamen bizim kesiz. zıttımıza. Yok, sağla kes. Daha <gülüyor> da mı da kullanmayayım? <gülüyor> Yok sağla kes. tekrardan yine bıçağı bırak. Yine sağla devam. Dedim çok uzun <gülüyor> sürüyor. Çok <gülüyor> uzun sürüyor. İnsanlar hani çok farklı bakan bakanlar da oluyor. Onlar onunla değil ama. Hani <gülüyor> yapıyorum ama çok uzun sürüyor. Ama bak mesela yani bunu yap, yapıyorum, bu daha rahat bir şekilde o, sağla götürüyorum. Alıştırmış. Alıştırmış. O, o uzunlukta da riyazat artar yani. Mesela <gülüyor> bir, bir şey falan <gülüyor> azalır yani bu sefer. Sen beni bir yemekte gör. Azalıyım. <gülüyor> Çok yavaşlıyorum. Bir de öyle yapınca insanla 2-3 yemek yerler. Hani, Gelmiyor. Bilmiyorum. Öyle <gülüyor> söyleyeyim. Şimdi abi. Tabi hep böyle sorular soruyorum ama yani hakikate dair birazcık yukarıları bilelim ki aşağılara inmesi de kolay olsun yani. iki yay'ın arası kavve kavşen dedikleri yerden biraz bahseder misin abi? Evet. Miraç'taki durum mu? Elhamdülillah. Şimdi orada Resulullah Efendimiz belli bir noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'dan ayrıldı. Cebrail Aleyhisselam buradan öteye sen yalnız yolculuk yapacaksın Elhamdülillah. Diye. Orada kendisi yaptığı yolculuğunu geldi hatta oradan bahsediyor işte bir e, nur denizine sokuldum çıkarıldım falan böyle bir haller oldu bende diye Resulullah Efendimiz o ortama hazırlanmış anlaşılan o ki o Rabbi ile görüşme ortamına evet. hazırlanmış yani hazırlık yapılmış evet. orada Rabbinin huzuruna girdiğinde işte iki yayın ucu, hatta daha yakın Kabe Kavseyin, Ev Edna meselesi en sırrı nokta zaten orası miracın en sırrı noktası yani orada hakikatinin Resulullah Efendimiz hakikatinin ne olduğunu kendi hakikatinin ne olduğunun idrakine vardığı yer yayın iki ucu mevzusu Gerçekte ki hatta daha önceki sohbetlerimizde falan zaman zaman dile getiriyoruz ya söylüyoruz şimdi. Allah ehadiyeti itibariyle ilk var ettiği varlık aleminde ilk var ettiği şey hmm. Ahmet dedik. Ahmet, evet. Ahmet. Ahmet bir mim geldi. Mim varlık aleminde açığa çıkışa Ahmet. temsil eder, simgeler. Zuhura gelişini an anlatır. Ahmet mim'i kaldırırsak dedik Ahmet'te ehad olur yani. Ehad olur. Yani buradaki mim işte bu sır. Yani ehad'ın Ahmet olmasının sırrı. He. Ondan sonra o Ahmet işte ilk yaratılan nuru Muhammedi dediğimiz. Aynen. Ondan sonra o nur Muhammedi'den bütün alemler, melekler, her şey yaratıldı. Hal olan her şey yaratıldı. Sonra resul Efendimiz zuhurda, yaratılışta ilktir. Zuhur'da şehadet aleminde zuhura gelişte son peygamber olarak geldi. O zaman da adı ne oldu? Muhammed oldu. Bir mim daha geldi. Yani zuhura bir daha bir zuhura çıkış yaptı. Ahmet'in tekrar şehadet aleminde zuhur etmesinde dedik ya mim hep zuhura gelişi temsil eder. Ne oldu? Bir daha mim geldi. İkinci mimle oldu Muhammed. Şimdi bu konunun üzerinde iyi tefekkür edersek mevzuyu daha derin manada anlarız. Burada allah Teala bütün bu alemi kendinden kendisine olan sevgisinden dolayı halk etti. Yani kendine olan sevgisi. Kendine olan sevgisinin açığa çıkış şekli Ahmet işte. O Nuru Muhammed. Kendisine olan sevgisini zuhur ettirip ilk zuhur ilk açığa çıkış ilk taayyün dediğimiz şey işte o Nur-u Muhammedi dediğimiz evet, ya da diğer adıyla Ahmet dediğimiz hakikat. İşte o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce o Ahmet olmasının hakikatini, hikmetini idrak etti. Şimdi bunu değişik pencerelerden izah edebiliriz bu Kabe Kavsiye'nin meselesi. Şimdi buradan, buradan açıldı buradan devam ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraç ettirildi. Önce Ahmediyetini anladı. Ahmet bunu gördü. Seyretti. Ondan sonra Ahmet'inden öte Ehad'ı gördü. Seyretti. İşte o Kabe kavseyin evedna yayın iki ucu hatta daha yakın mesabesinin izahatı bu. Daha da ötesi var da <gülüyor> daha, daha ötesi de şeyi zorlamayalım evet. edep sınırımızı zorlamayalım daha ötesinden yani e, sen e, zorlamaya niyetisin e, herhalde ya zorlayalım abi de <gülüyor> ama daha ötesinden öteye <gülüyor> bir şey yok ki abi ne olabilir ki yani Ahmet Ehad ee e, tamam işte, ötesi o işte Ahmet'in ötesi Ehad elhamdülillah şimdi Sadece Allah var zatı itibarıyla. Bak birinci CD'yi izlediğimizde Allah'tan öte bir şey daha var abi. Yani e, anlatılan Allah esma olarak ama. Hani esma olarak mı bakıyorsun. Allah Allah esması yani isminin ha. ötesinde zat vardır başka zat bir şey yok. Yani. Zat yani, vardır. Zat. Hani e, birinci şeyle ilk tefekkürümüzün artması yönünden hani tamam. her zaman arada sırada dinliyoruz ya abi. Tamam. Böyle. Birinci videoyu bir videoda evet. Her zaman orada oluyor yani, evet. yani. Burada mesela ama isim olarak anlatılıyor orada değil mi abi? Allah, olarak. Allah o zatı anlamamız adına verilen bir isimdir. İsmin de ortadan kalktığı mertebeye gitmek istersen sadece zat vardır. Hu o vardır yani. Daha ötesinde bir şey yok. Kendi mutlak zatı vardır. Mutlak zatını anlatmak için bize ifade etmek için Allah ismini kullanmış. Bütün isimlerini cami toplayan isim olarak Allah ismini kullanmış. Aynen. Allah ismiyle tabii ki mutlak zatını anlamakta, idrak etmekte Allah isminin ötesine geçmem lazım. Çünkü Allah isim. İsimlendirilene isim. İsimlendirileni anlamamız için, idrak edebilmemiz için konulmuş bir isim. Mutlak zat mertebesinde gittiğin zaman, ne ismi kalır, ne hiçbir sıfatı kalır, şey hiçbir şey kalmaz. Mutlak zat kalır orada. Evet. Orayı zaten idrak etmeniz mümkünatı yok. Mümkün orayı mümkün, yok. mümkün değil. Biz onu ancak neyle idrak ederiz? Onun bize bildirdiği isimleriyle. Yani sıfatlarıyla. Abi biraz önce ben mi yanlış anladın? Ehad'i seyretti gibi bir şey geçti orada sanki. Ehad'ı seyretmedi. Ehad Ehad'a baktı. Ehad Ehad'a baktı yani. Zaten bir şey yok hani. Yok ki başka. Kim kime bakacak? Bakan da, seyreden de o, seyredilen de o. Ahmet seyretmedi yani. Yani zorluyorsun şeyleri, sınırları ya. Yani. <gülüyor> Maddesel olarak değil bu. Maddesel olarak bakınca aynaya baktı. Aa o zaman insanlar aynaya bakma diye yardırıyor. Hayır. Tabi. İşte insanların sapıtanların bir çoğu orada sapıtıyor işte. Maddesel olarak bakmayacağız orada. Tabi orada sapıtan ne diyor o haşa işte kalkıyor günümüzün o sapkın melamilerinin bir kısmı diyor ki ben Allah'ım diyor işte. geldi ya orada namaz kılmışın ha bana secde etmişin namaz kılmışım benim hakikatim ne ki diyor. Senin benim hakikatim ne diyor. Allah'ın gözüyle bakıyor ama Allah gibi yaşamaya çalışıyor haşa. İşte ona Hazreti Ömer'in yaptığını yapmak lazım hırsız dedi ya. Allah dilemeseydi ben hırsızlık yapmazdım diye Hazreti Ömer de kırbaçı vurdurdu. Öyle adamı kırbaçlatacağım işte. Sen o mertebenin adamı değilsin. Sadece o hali takriden. takliden o halde hallenmeye kalkıyor. Ben Allah'ım diyor. Haşa. işte diyor ki ya oraya tarafa dönmüşsün, secde etmişsin. Ha bana secde etmişsin. Ne değişir ki diyor yani. Ne değişir olur mu? Sen orada sınırlı suret. Allah ismiyle işaret edilen sınırsız sonsuza ibadet etmekteyiz. İlah olarak kabul etmekteyiz. Sen kalkıp da buradaki bir varlığı. He, bu da hak. Bunun özünde hakikatinde de Allah'ın tecellisi var dersen evet doğru ama onun e, Allah'ın tecelli ettiği yer sınırlıdır. Allah'ı temsil etmez. Külhüne işaret etmez. Komple Allah'a işaret etmez. Allah'ın bir mazharda zuhur ettiği kısıtlı tecellidir o. E orada tamam o da Allah'tan hak ama o, o Allah denilemez ki. Allah Çünkü orada bir sınır var. Sınır var orada. Çünkü o bir mazharda tecelli etmiş. O mazhar sınırlıdır. Ki bu sınırlılık haline aynı Muhammed'i hakikati de sokabiliriz. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sureten deşeren bir insan olması haseliyle her ne kadar tabii ki o Allah'ın e, tüm kendisindeki olanları en kamil açığa çıkardığı mahal Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz olsa dahi Muhammed Allah'tır denilemez yani. Böyle bir şey olmaz. Çünkü orada da zuhur etti Allah. Yani kendinden en kamil bu alemde zuhur edilebilecek mahal olarak Peygamberimizi seçti ve oradan zuhur etti. Eyvallah. Oradaki zuhur onun zuhuru ama o denilmez. Burayı iyi anlayalım bakın. Ama Orada ya. çünkü sınır var. Kısıtlılık var. Çünkü ne diyor Resulullah Efendimiz? Resulullah Efendimiz Allah'ın sahip olduğu bütün gaybi bilgiye ve onun sahip olduğu ilme sahip değil ki. Ne diyor? Sen ne verirsen bana ben o kadarını bilirim. Elhamdülillah. Ne diyor? Benim ahirette ne diyecek? Benim öyle diyor. Benim şu an dünyada bilmediğim ama ahirette bana bildirilecek olan Allah'ın isimleriyle dua edeceğim ve Allah-u Teala bana şefaat izni verecek. Ondan sonra şefaat edeceğim diyor cehennemden müminlerin çıkması için. Şimdi Resulullah Efendimiz alemde yaratılmış bütün e, insanların içerisinde Belli tabaka meleklerin içerisinde en mükemmel şekilde, en yüksek fevkinde ilme sahip bir varlık. Tamam. Bunda hemfikiriz. Fakat Resulullah Efendimizin bu en mükemmel, alem içerisindeki en mükemmel ilme sahip olması yine onun sınırsız, sonsuz ilme sahip olduğunu göstermiyor. Evet. Yine o mazhar, Allahu Teala o mazharda dahi bir sınır yapmış. Sınırların içindeki en... Heh, düzey diyelim. Yine onda bir sınır var. Neden? Çünkü Allah'ın yine ilmindeki bir ilmi suret o da. <gülüyor> Ama hani hatırlayın Muhittin Hazretleri diyor ya Allah hiç kimseyle perde olmaksızın konuşmaz. Perde peygamberdir. vahidir, Cebrail'dir, Cebrail'dir diyor. Şimdi bu perde. Perdeyi kaldır. Hakkı görürsün zaten. Dolayısıyla ne diyor başka bir ayette Resulullah Efendimiz için o hevasından konuşmaz. Ona uyun ki sizi seveyim. Buradaki ayetlerde ap açık ortada. Yani Resulullah Efendimiz her neyi bize emrettiyse aslında onlar Allah'ın emri. Bazı insanlar diyor ya biz sadece Kur'anı anlarız alırız. hadisi temkinli yaklaşırız. Ya sahih hadisleri kastediyorum burada yani sonradan uydurulmuş sokulmuş hadisler değil. Resulullah Efendimiz'in sözü olan hadisler Allah'ın sözünden gayrı bir şey değil ki. Elhamdülillah. Onu evet. konuşturan Allah'tı zaten. Ama emirleri değil mi? Sadece hani kutsal gibi. De... Allah şöyle buyuruyor kutsal hadiste. Öyle evet. diye geçiyor ya. Tabi Allah şöyle buyuruyor diyor kutsal hadiste. Kutsal başında hani sahabe soruyor yani e, Ya Mehmet hani bunu sen kendin misalini söyledin buraya kazalım diye galiba mı diyor. Yoksa Allah tarafından mı hani Cebrail mi söyledi? Hayır diyor bunu ben Düşündüm. Hendek savaşında mı? Hendek savaşında öyle bir şey geçiyor. O zaman diyor ki hani biri hemen şöyle yapsak daha güzel olur diyor. Peygamberimiz kabul ediyor. Hani rivayetler bize Peygamberimiz az ne çıkıyorsa binlerce şey geldi. Hani bu binlerce'nin arasından Peygamberimizin sadece hani bunun gibi olayları da gelmiş olamaz mı? Şimdi bak. Hepsi her şey emir. Ama değildi. bak. Her şey hikmete binaen geldi. Var. Mesela bir kabile reisinin Ölmesiyle yani Müslüman olmuş gözüken bir kabile reisinin ölmesiyle Resulullah Efendimiz onun cenaze namazını kıldırmaya hazırlandı. Hazreti Ömer itiraz etti. Ya Resulullah dedi o münafık olmaz dedi. Kıldıramasın onun namazını kıldırma dedi. O zaman Resulullah Efendimiz dedi ki o zaman Allah'tan bir haber bekleyelim. Allah'tan gelen haber Hazreti Ömer'i onaylar nitelikte geldi. Evet onun namazını kılma. Bundan sonra bir peygamber gelseydi. Ömer olurdu diyor ya, ya eğer benden sonra... Mesela... Tabii yüksek. Tabii. Şimdi burada, burada, burada da bir takım hikmetler var. Yani orada bu hadiseleri gördüğümüz zaman Resulullah Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamber ne yapıyor? Belli konularda savaş konusunda şunda bunda veya dünyalık işlerde istişare yapıyor ümmetiyle. Ve istişare neticesi bazen kendisi yanılabildiği nokta da oluyor. Ne oluyor? kurmaların aşılanması. Niye... Aşı yapıyorsunuz ki diyor sahabeye. İşte belki de aşıla yapmasanız kendi haline bunlar Gene meyve verir. Dediği zaman o sene sahabe aşı yapmıyor hurmaya. Tabi şey düşüyor. Peygamber kendi ağzını söylüyor zaten. Yani bana bildirileri ben bildirdim. O yüzden hani her sözü o yüzden iyi, hani iyi anlamak iyi gerek. gerekiyor. Onun, onun için de tabi ki belli bir düzeyde ilim sahibi olmak lazım. Yani hangisi beşeriyetin verdiği özelliklerle açığa çıkan sözler hangisi kendindeki o nübüvvetin Risaletin verdiği özelliklerle açığa çıkan sözler. Orayı da tabi ki bilmek için de derin bir alim olmak lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz öyle diyor. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yine bir duası var. Ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin öfkelendiğiniz gibi öfkelenir. Kızdığınız gibi kızar. Beddua ettiğiniz gibi ederim. Allah bu şekilde beddua ettiğim insanlara bedduamı onlar hakkında hayra ve rahmete çevir diye duası var. Şimdi bu cihetten baktığımız zaman onun da çünkü beşer. Ne yaptı? O ruh Resulullah Efendimiz'in o ruhu o bedene girdi. Dolayısıyla o bedenin yani bizim de bedenlerimizin unsurlardan oluşman özelliklerin neticesinde dört unsurdan oluşan özelliğimiz neticesinde buna beşer. Bu cihete beşer diyoruz yani topraktan var olduğumuz. Dolayısıyla bunun bir tesiri var yani. Bizim yaptığımız fiillerde, sözlerde, amellerde, düşüncede, fikirde bu beşeri cihetimizin bir tesiri var. Dolayısıyla bu beşeri cihet adeta, adeta tortu gibi yani bizi aşağı çeker. Tabi caizse hayvan İşte esfeli safirin denilen nokta. Yani nefsi emmare dediğimiz cihetimiz diyelim. Bu tabi hayvani nefis yani. Çünkü beşer olması hasebiyle özümüzde ee, bu ruhumuz, evet ruhumuz asli itibariyle çok yalın, saf ulvi bir hakikat içermekte. Ama bu beden içerisinde bulunması hasebiyle bu bedenin de bir takım dürtüleri var. ihtiyaçları var. Bize yaptırdığı bir takım şeyler var. İşte bunlar bizim o tortumuz oluyor. İşte Ehlullah'ın tasavvuf diye anlattığı ya da nefis terbiyesi, tezkiyesi diye anlattığı şey, bizim bu beşeriyet cihetimizden olan bu tortumuzu ne kadar arındırabiliriz? Ne kadar arındırırsak arındıralım, bu ruh bu bedende bulunduğu sürece biz o tortunun, tamamen arındırsan dahi belli bir tortunun şeyi kalmakta, izi kalmakta. Beşeriyet cihetimizin. Zaman zaman o beşeriyet cihetinin izi de zuhur eder, açığa çıkar yani. Ne kadar saflaşırsan saflaş. Hep savaş hainliyiz işte. Savaş hainliyiz. O yüzden hani meleklerin binlerce kıldığı namaz o bir yerde geçiyordu. İnsan iki rekat namazına denk değil. Bir çok meşaket var. Hani aç oluyorsun, fazla hani yemiş oluyorsun, sıkat oluyor, hasta oluyor, şeytan bir yerde uğraşıyor, Hı. soğuklar, sıcaklar. Mücadele çok fazla. Hayvanla hayvanla değil tabii. <gülüyor> tabii melekte o kadar mücadele yok. Meleklerde nefs yok. Nefsine uymuyor o. Heva hevesine uymuyor melekler. Cennetten açılmıştı ilk başta konu. Cennette bu dürtülerin ne kadar alacak? Ya da iyi cihan, iyi. Nefsimiz? Nefsimiz var. Tabii ki iyi cihetten olacak. Yani nefs nefs bizden hiçbir zaman gene ayrılmıyor. Dedi ki ruh ve nefs. Bunlar birbirine girift bir hakikat. Nefs olması hasebiyle nefs-i ehlullah çok farklı şekilde izahatlarda bulunmuş ve yerine göre çok farklı Kur'an-ı Kerim'de de öyle. Yerine göre çok farklı manayı izah etmek için kullanılmış nefs. Burada bu nefsimiz mesela bir cihetiyle nefs Allahu Teala'nın Kendinde olan özelliklerini, vasıflarını bize de vermesi cihetiyle bu da bir nefstir. İşte aslında biz nefsimizden dolayı Rabbimize asi geliyoruz, i̇şte insanoğlu. İsteklerin tümü diyebilir miyiz? Şimdi ilah, yani ilahlık iddiası var ya ya da Rabbik Rabb iddiası. Bu, bu kimde olur? İlahda olur. Yani Allah'ımız zaten ilah olması hasebiyle hiçbir güç tanımaz üzerinde. İşte kendi olan vasıflarından bize de verdiği için bazen insan kulluk mertebesini unuttuğu zaman ne yapıyor? Üzerinde bir güç tanımak istemiyor. Ben mi diyor yani? Benim. Daha başkasını kabul etmem. Benim. Benim dediğim olacak. Benim yaptığım olacak. Bu özelliğimiz nereden geliyor? Nefsimizin hakikatinden. Yaratılış hakikatinden. İlahi bir boya var üzerimizde yani. O boya açığa çıktığı zaman işte benim diyor o zaman. O ilahi boyanın boya olduğu idrakine varıp da bu bana ait bir şey değil. O Allah'ın bana emaneten vermiş olduğu bir boya. O boyayı ben sahibine teslim ediyorum diyen kul kurtuluşa yarar. İşte i̇lim biraz anlayabilmek için. Tabii ki. O zaman kurtuluşa yarar. He, bu vasıflar yani benim bu benim demem ya da işte büyüklük taslamam, gurur, kibir halleri tamamen Allah'ın vasıflarıdır. Gurur, kibir. O zaman bu vasıflar Allah'ın olduğuna göre ben kulum ben kulluğuma, acizliğime horluğuma dönerim, gurur ve kibiri sahibine teslim ederim diyebiliyorsa bir insan işte o zaman Allah'ın razı olduğu kul olmuş oluyor. Çünkü kendinde emaneten olan hakikati sahibine teslim ediyor kendinde asleten olan yani o horluk, acizlik çünkü kul, kul demek genel manada bunun içerisinde melek de girer İnsanda girer, cinde girer, ağaçta girer, hayvanda girer, hepsi girer. Kul. Yaratılmış her şey kuldur. Kulun asliyeti de aciz demektir. Hor demektir, hakir demektir. Çünkü o kulu yaratan biri var. Bir varlık var. Bu kulluğunu idrak ettiği zaman kul, gerçek üzerindeki boyayı sahibine teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kendi saf haliyle kalmış oluyor. Kendi saf hali de kulluk. Elhamdülillah. Acizlik, horluk. Öyle diyor ya Beyazlı Besthamiye. Allahu Teala, bana yaklaş. Bana yaklaş. Ya Rabbi, neyle yaklaşabilirim sana? diyor Beyazlı Bestamiye Hazretleri. Bende olmayanla. Sende olmayan nedir ki ya Rabbi? Sen her şeyin sahibisin. Sende her şey var. O zaman Allahu Teala diyor ki, horluk, acizlik onunla yaklaş bana. Bende olmayan odur diyor. Allah aciz olmaz. Aynen o i̇şte, şeyi, özellikleri. İşte o nefeste abi insanı bazen de sapıtıyor da yani. hani Bazen de düşüncelere de hani götürüyor. Aileyeten de şöyle yani hani Muhiddin i̇bn Arabi'nin günahı vermeseydin işlemezdin dediği nokta mesela. Yani bunlar da çok acayip şeyler abi yani ama evet. bununla karşılaştığı <gülüyor> zaman insan yani kendi bir nebze yani artık bir yerden bir şey geliyor yani. Bunu hissedebiliyorsun. Ben bir yerde bir yazıyla karşılaştım, ondan sonra haşa haşa tövbe dedim. Bazen böyle bir algılar oluşuyordu biliyor musun abi? Oluşur, Rabbi, zaman zaman oluşur, bir hale ha, bürünürsün. He, ya Rabbi dedim hani, yani, işliyorum ama veriyorum ki işliyorum, vermesen işlemem diye düşündüm böyle, tamam mı? Veya Allah'ım neden böyle, neden diye sormadım ama hani sonradan bir yerde bir böyle düşündüm düşündüm, düşündükten sonra e, futatla geçti, kesinlikle dedi böyle bir düşünce şeytan şey olarak geliyor dedi eğer öyle Makamın ehli değilsen zaten hiç. Tabii. Ondan sonra dedim abi tövbe yani bir daha da. Tabi o tarz bir şey yani, geldiği zaman tövbe istiğfar yani, edip kulluğumuza tövbe. dönmemiz lazım. Hemen makamımızı, mertebemizi bileceğiz. Yani, çünkü, Ama zaman zaman tabi ki o hallere bürünür insan. Yani, gelir. Gelir. gelir. Ağır basar o. Yani o esmanın o anki esmanın tesiriyle Allah'ın o esmasının isminin tesiriyle o hallere bürünür insan bir şeye girer, havaya girer. Bak mesela Fütahat'ın İlerleyen ciltlerinde bu konularla alakalı çok acayip izahatları var. Oraları gerçi bu genel umumi yaptığımız sohbetlerde derinlemesine bir iki kere denk okuduğumuz kısımlarda geldi. İleride daha da gelecek. Derinlemesine girmedik. Çünkü hani dinleyiciler mertebeleri farklı. Nasıl anlayacakları belli olmaz. Allah muhafaza yanlış anlamlara götürebilirler. Orada mesela bir şeyden bahsediyordu. Allah'ın öyle kulları vardır ki artık dilediğini yap. Günah babında. Allah hitap eder. Artık dilediğini yap. Serbestsin. Şimdi bu mevzuyu iyi anlamak lazım. İyi insan anlayamazsa Allah muhafaza uçuruma gider. Bizim takınacağımız tavır illa edep illa eder. Ama hakikatleri anlamak adına burayı da idrak etmemiz lazım. Allah'ın hangi kulu o? Hitap ettiği. Yani. Artık dilediğini yap. Serbestsin. Yani ne yaparsan yap. Sana serbest bıraktım hükmü. Bununla alakalı fütühatta geleceğiz. Bir pazar yerinde ticaretle uğraşan sahabe e, Bedir savaşına katılanlardan birisi olması lazım. O konuyu dile getiriyor yanılmıyorsam. Yine o fütühat sohbetlerini yaparken o ilgili kısma geldiğimiz zaman görürüz inşallah. Bu sahabe pazarda satış yaparken pazara gelen insanlar içerisinde bir kısma. E, kadının işvelenmesi var. Eyvallah. Bu kadın işvelendikten sonra yürüp gidince bu zat arkasına takılıp gidiyor. Oradan başka, pazardan başkaları da e, bu sahabe hakkında konuşmaya başlıyorlar. Eyvallah. Başka bir sahabe de o konuş hakkında konuşanları uyarıyor. Siz bilmiyor musunuz? Bu gördüğünüz Bedir Savaşı'na katılmıştı. Allah'ın ve Resulullah'ın Bedir Savaşı'na katılanlar hakkındaki sözlerini işitmediniz mi? Elhamdülillah. Deyip susturuyor. Ee, çok acayip yani. Çok acayip. <gülüyor> Allah çok acayip ama. Yani şimdi, şimdi çok, ben, şey şey yani, yani çok şeyler açılır. Ama hiç girmiyorum yani. Girmeyelim, yani. edep edelim, duralım. Yani, yani burada sadece hani ondan sonra ne oldu falan filan oralarına girmiyoruz. Orasını evet. bilmiyoruz zaten. Evet. Kitaptan yazan kısım da bu kadar üzerinde yorum da yapmayalım. Fakat buradaki söylemek istenilen mevzuyu anlayalım yani. İşte Allah'ın bazı kulları vardır ki Allah bu dedik ya sohbetin en başında Allah lütfuyla cennetine koyuyor kullarını. Öyle günahkar kulu olur ki bir yaptığı harekete ya da bir sözüne Allah-u Teala der ki ey kulum senin bu hareketin bu sözün benim çok hoşuma gitti. O, o hareketi, o sözü yaptıran kim? Yine kendisi değil mi? Elhamdülillah. Benim çok hoşuma gitti. Bu sözünün ya da bu hareketinin, bu fiilinin hatırına bütün günahlarını affettim. Hadi yürü cennete der. Der. der. Kim hesap soracak? Yani çok ince meseleler var yani burada. Cennete giriş Allah'ın lütfuyla. Öyle Allah'ın kulları yine Futuhatta geçen mevzu vardı. Resul Efendimizin zamanında anlattığı bir hadise var. Resul Efendimizden önce vuku bulmuş. Anlattım mı size dile getirdim mi bilmiyorum. Bir hadis-i şerif. Zamanın birisi zaman Resul Efendimizden önceki zamanlarda bir hangi peygamberin zamanındaysa bir şahıs zalim, gaddar, cani önüne gelenü kesmiş, doğramış. Nefsi, nefsi uğruna Aynen. kesmiş, doğramış. Önüne geleni kesmiş, doğramış. Bir hesap etmiş 99 tane adam öldürmüş bir pişmanlık yürümüş kendisini. demiş acaba affedilesem Allah beni affeder mi demişler ki falanca yerde bir işte din adamı var alim zat git ona sor o bu mevzuları bilir gitmiş o adama sormuş demiş böyle böyle 99 tane adam kestim ne, nasıl kestin sen bunları Niçin için kestin? Herhangi bir meşru müdafamı yok. Keyfine zevkine işte ben güç kudret ben de. Ne, kime kızdıysam kestim kafasını kopardım demiş yani. Ama demiş bir pişmanlık hasıl oldu. Acaba demiş Allah beni affeder mi yani? Böyle pişman olmuş olsam bu günahlarımdan dolayı. O alim diye gittiği zatla demiş ki bir değil iki değil 99 tane adam kesmişsin. Hangisini Allah affetsin? 99'u kesen 100'ü de keser demiş onu da kesmiş kafasını. Bakmış ki madem af yok bir süre geçtikten sonra yine pişmanlık duymaya başlamış. Aynen. Bak işte demek ki Allah kime hidayet ederse o hidayete erer. Hidayete yine pişmanlık duyuyor fakat tekrar araştırmaya başlıyor. Diyorlar ki falanca köyde bir alim zat var. Çok derin bir alim. Allah'ın işte rahmeti, affediciliği geniştir. Tövbeleri kabul edendir. Ama sen git o alim zatı bul. O sana ışık tutacaktır. Allah'ın affedileceğinin rahmetinin genişliğini en iyi o anlatır sana. Tamam diyor adam yola çıkıyor. Ve yolda ecel geliyor ölüyor. Azra Aleyhisselam ruhunu ettikten sonra ilgili meleklere verecek. Azra Aleyhisselam ruhu aldıktan sonra gelen meleklere verir. Gelen melekler rahmet melekleri, gazap melekleri gelir. O kulun mertebesi neyi gerektiriyorsa ameli neyle alakalıysa oradan ala teslim eder. Azra Aleyhisselam. İki grup melek geliyor. Rahmet melekleri, gazap melekleri. Gazap melekleri diyor ki bu kötü bir adamdı. Biz alacağız ruhunu teslim. Rahmet melekleri diyor ki biz teslim alacağız. Aralarında ihtilaf çıkıyor. Azrail aleyhisselam ondan sonra işte Allahu Teala'ya mevzuyu dile getiriyor, aktarıyor. Allahu Teala bildiriyor ki o ölen şahsın, kulumun çıktığı köyden varacağı, gideceği alimin köyüne olan mesabe ölçülsün. Hangi tarafa yakınsa Çıktığı köye yakınsa Gazap meleklerine teslim edilir. Alim zatın tarafına yakınsa rahmet meleklerine teslim evet. edilir. Ölçüldüğü zaman yolun ortasında öldüğü vücudunun ekseriya çoğunluğunun alim zatın olduğu köyün istikametine düştüğü görülünce rahmet meleklerine teslim ediliyor. Evet. Yani şimdi buradaki şeyi iyi anlayalım hikmeti iyi anlayalım. Ne kadar günah işlerse işlesin kul Tövbe istiğfar edip de allah Teala'ya yöneldiği zaman Zümer suresi 53. Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Allah'tan ümit kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Muhittin i̇bn Hazretleri diyor ki bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tüm günahları istisnasız bütün günahları affedeceğine dair en kuvvetli delildir. Zümer suresi 53. Dayanağımız o. Kur'an'da en kuvvetli delil budur diyor. Yani Allah burada istisna getirmemiş. Yani Allah şu günahları affeder. Şunları affetmez. Bazı ayetlerde dile getiriliyor ya. işte bunlardan dolayı alimlerden bir kısmı çıkmış. İşte Allah bütün günahları affeder ama işte şunu affetmez. Kendisine şirk koşulduysa affetmez. Yahut da kul hakkı varsa affetmez. Gibicesine yorum yapmışlar. Ama bu ayette Allah istisna getirmemiş. Allah bütün günahları affeder diyor. Orada bir sınır getirmiyor. Sohbetin başında dedin ya e, ayetlerde hükmünü kaldıran ayetler mevzusuna belki de önceki ayetlerde sınırlama getirler. şu günahlar affedilir ama şunlar affedilmez gibi ayetlerin hükmünü de en son belki de bu ayetle onları kaldırmış oluyor. Ne diyor? Sınırlama yok. Bütün günahları affeder. Yeter ki kul Rabbine gerçekten pişmanlık ile yönelmiş olsun. Bu dinara Hazretlerinin bu tövbe konusundaki bakışı da çok farklı. Yani kul yapmış olduğu günah fiilden dolayı pişman olması hasebiyle tövbe etmiş anlamına gelir. İlle dille ikrar etmiş olmasa dahi gerçekten Allah'ın emrine muhalif bir fiil işlemekten duyduğu pişmanlık onun tövbesidir diyor. Aynen. Bu tövbedir zaten diyor. Dille tövbe etmek mevzusu ayrı. Ki kulun pişman olması Allah'ın emrine muhalif fiil işlemekten ya da söz söylemekten dolayı pişman olması bir nevi hal tövbesidir. Bu da tövbedir. Hal tövbesine giren allah Teala affeder. Ne kadar rahmet var. Tabii ne kadar rahmet var. O anattığın Ahmet abi benzer şöyle gerçek yaşanmış diyorlardı ama bir alim hapse düşüyor. E, tabi yanlışlıkla. Aynı kovalşuların dönüşü biri var. Şey yapmışız. Bir saati geçirtmişiz de. Yüklemede sıkıntı yaşanıyor. Aynen, doğru, doğru. Evet bir alim bir hapse düşüyor dedin. Yani arif bir adam. Neden aynı alim derken? Çok net hatırlamıyorum ama işte orada da iri yarı bir ...zalim var diyelim. Yine... ...birçok adam öldürmüş yine oradakiler de zulmeden. Bir gün geliyor işte o adama namaz giderken söylüyor. Böyle ben şunları yaptım, öyle yaptım, böyle yaptım. İşte bir şey yapılabilir Aynı aynı ona çok benzer. Allah hak affederler. İşte denizden bir bardak su alsan eksilir mi diyor. Yok diyor. O zaman işte Allah'ın rahmeti de böyle diyor. Hani hiçbir sıkıntı yok diyor. Evet. Öyle anlatıyor ki sonra işte hani yatağında bir sinek, bir örümcek bile düşse orada bile aslan kesen içeride öldüren adam onu bile alıp at, camdan atmalarına başlamış. Evet. Yani gerçek diye anlatılıyor. Ne kadar doğrudur böyle ama. bilmediğimiz böyle binlerce hatta aradaki milyonlarca insan bile vardır. Muhakkak tabii ki. Allah'ın rahmeti geniş. Sonsuz. Ve kuluna rahmetimle nasıl muamelede bulunurum diye allah Teala her türlü en ufak böyle iğne ucu gibi şeyleri değerlendirmiş. Hep kuluna kulunun lehî cihetinden rahmet vermek, rahmetiyle muamele yapmak için. Yani mesela hani namaz Aslında geçiyor, kulumun işte diyor ya ağabey, farzlarından eğer eksik varsa nafilelerden tamamlayın diye. Evet. Yani nafilelerinden tamamlayın tamam, diyor. Tamamlasın. Nafileler diyor. de yeterli gelmezse o zaman mutlulukla Hazretleri diyor ki: Namaz harici Fatiha'yı bol bol oku. Elhamdülillah. Çünkü diyor namaz harici okuduğun Fatihalar da senin farzlarından eksiğin varsa nafilelerle tamamlanacak. Nafilelerin de yetmezse namaz harici okuduğun Fatihalarla tamamlanacak. Elhamdülillah. Hazreti Ömer'in kendi kıv başlaması ama sen onu soracaktım bak gel şimdi geldi Hem kendini değerlendiriyormuş sessiz bir şekilde evindeyken. Bunu yaptın Yağmen, niye yaptın? Ha şu yüzden yaptın. İşte peygamberin yoluna, Kur'an'a uyuyor, sıkıntı yok. Şunu yaptın, ha şurada sıkıntı var, niye yaptın gibi alıp kırbaçla kendini kırbaçlıyormuş. Bu doğru mu? İlk başta yaptıysa <gülüyor> Bilmiyorum o sütültü konuda sütültü var mı? doğruluğu doğru mudur değil midir Fütü bu mevzu Geçmiyor Doğruluğu var mıdır değil midir O konuda bir şey diyemeyeceğim Yani e, e, Bu radyo programlarda anlatılıyor yani Yazan yerlerde mutlaka var internetten bir bakarsan Kaynaklar vardır belki Bu mevzunun geçtiği kaynaklar vardır Doğru doğru da olabilir Hani peygamberimiz görse ne derdi ama işte o konu geçmediği için bir şey evet. değil, diyemeyeceğim. <gülüyor> İlk bakışta sıkıntılı bir konu. Ama hani yapamamız gerekiyor diyor insan. Mahiyeti neydi? Yaptıysa böyle bir fiili ne için yaptı? Asıl kastı, niyeti neydi bilemem. Gördüyse bir şey demediyse o zaman bizlere de bir kapı açılıyor. İşte ne derece doğru. <gülüyor> Bu bilgi ne derece doğru bilemeyiz. Abi şimdi iki yayın arası dediği yer. Yaratan yaratılan tabii bu cehetten bakarsak bir de o yay denilen kısımda orada bir nefes mi var abi böyle? Sanki Şimdi o dairenin yarısı. Dairenin yarısı. İki yayın evet. arası Kabe Kavse'in Evedna denilen yer dairenin yarısı. Şimdi orada yaratılmış ben sana daha önceki sohbetimizde bir şey anlatmıştım. Şimdi buradan konuyu bağlayalım. Öyle tefekkür et. Ehlullah diyor ki, belli bir mertebeye ulaşan ehlullah mutlak surette ruhen, ruhu ile miraç yapmak zorunda. Bir ehlullah ruhi miraç yapmadıysa, bu miracı tamamlamadıysa, yüksek makamlı bir ehlullah değildir. Ehlullah'tan olabilir ama mertebesi aşağıdadır. Şimdi biz zatın bir tanesi de bir cuma günü namaza gittiğinde, Oturuyor. İmam cuma hutbesini okumak üzere minbere çıkmaya başlıyor merdivenden. Bir merdivenden ayağını kaldırıp öbür merdivene ayağını basacağı zaman diyor ki omzuma bir el dokundu. Elhamdülillah. Baktım ki Resulullah Efendimiz gel Ahmet seninle bir miraç edelim dedi beni aldı diyor. O anda ruhani olarak gidiyor. O camide oturur randayken cuma namazı için. Gök katlarını geçtik. 7 kat. Semayı geçtik. Sidretül Muntaha'ya vardık. Buradan sonrasına sen kendin gideceksin dedi. Elhamdülillah. Miraca götüren resul Efendimiz'i fakat eden. İyi anlayayım mevzuyu. Bundan sonrasına sen kendin gideceksin dedi diyor. Daha sonra ben kendim ilerledim. Gittim. Aynı Resulullah Efendimiz'de olan hadise gibi. Ta ki Kabe Kavseyin Ev Edna yayın iki ucu hatta daha yakın mesabesinde Rabbimle görüşme anına geldim diyor. Rabbimle görüşme anında ben kendime baktığım zaman ben Muhammed'tim diyor. İyi anlayın burayı. Rabbi ile görüşen kimdir? Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi burada ehlullah miraç ettiği zaman Rabbi ile görüşme anında kendindeki Muhammedi hakikat ile görüşebilir. Her birimizde Muhammedi hakikat mevcut. Çünkü ilk var olan şey Muhammedi hakikat. Nuru Muhammedi. Ve her şey alemde ne varsa yaratılmış, hepsinde nuru Muhammedi'den yaratılmıştır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu nuru Muhammedi'den yaratılmamız hasebiyle her birimizde nuru Muhammedi olması hasebiyle bir öz, cevherde. Bu hakikatleri idrak etme noktasında en üst seviyeye ulaştığımız anda bizdeki o nuru Muhammedi'den olan cevher açığa çıkar. Biz Muhammedi yönümüzle o hakikati anlarız, idrak ederiz. Aynen. İşte orada miraç ettiği zaman o ehlullah miraçta Rabbi ile görüşme esnasında kendisini kendisi kalmaz orada. Ahmet, ah, Mehmet, Hasan, Hüseyin neyse ismi. Orada işte diyor bir de baktım ki ben Muhammed'im. Ben yokum, ben Muhammed'im diyor. Aynen. İşte kendisinin Muhammed'i hakikat ciheti, kendindeki o Muhammed'i hakikat Yaptı o miracı, Rabbi ile Rabbinin huzuruna vardı. Evet. Yoksa kendi Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet özelliğiyle oraya çıkılmaz. Evet. Anlayabiliyoruz mu? Evet. Benim ağzım hani şu an hani e, bizlerin ulaşabileceği en üst yer, makam peygamberimiz kadar hani dedik ya sınırın en üstü. Sınırın en üstü de o sınırı açabiliyor. Peygamberimiz kadar şeye ulaşamayız. Altdayız. Yaratılmışın en üstü diyelim. Hani? Yok, ona da ulaşamayız. Hakikat ama ruh, ama ama oraya geçebilmek için, ya bir ruhun bilim var orada mı? ona ulaşması bilim, lazım. Hakikat ulaşmıyor şimdi şey yok yani. Şimdi miraçta o kişi ulaşıyor, yoksa zaten oraya geçemiyor gibi. Tabii oraya geçemez zaten. Muhammedi hakikat olarak ancak geçebiliyor oraya, ulaşabiliyor. Olayı bu cihetten anladığınız zaman kendi ulaşabilse peygamberimiz gibi haşa, kendini görürdü. Kendini A göremez. Mi? Göremez. Çünkü ulaşan kendi değil. He. Tamam Kendin, yani kendi yönü yok orada. Kendindeki Muhammedi hakikat gidiyor oraya. Kendi yok. Konuyu daha iyi anlamanız için bir örnekleme daha vereyim. Mutniklar abi hazretleri diyor ki yapılan amellerde kazanım yani benim kulun yaptığı kazanım mı tezir ediyor yoksa işte Allah'ın zorlaması mı var kulun fiillerini işlemesinde evet, evet. onun iradesi mi celyan edip açığa çıkıyor? Bu konuda kesin bir kanıya varamamıştım. İşte bazı bazı mevzularda bakıyorsun işte kulun dahli var deniliyor. Alim, ulema, zatlar da Aynen. bugün de hala aynı şeyi açıklıyor. İşte bir e, de cüz irade, külli irade mevzusu. Aynen. Bazı şeylerde de diyorlar ki işte Allah iradesiyle yapıyor. Aynen. Bu mevzuda diyor bir netik kazanmamıştı fikri, görüşüm. O akşam rüyada artık buna rüyada keşif. İlkade, Aynı. keşifte, vecde ne dersen de. Evet. Allahu Teala ile Mutinik Lara Hazretlerinin konuşması var. Allahu Teala bana diyor. Bütün alemin var oluşunun ilk anından itibaren varoluşu seyrettirdi. İlk andan itibaren varoluşu seyrettim. Seyrettikten sonra bana dedi ki: "Var mı bunda karıştırılacak bir şey?" Yok ya Rabbi dedim. diyor. Her şeyi seyret. Fakat şimdi teferruatlı bu, devamı var bunun da. Hani o i̇şte yani, aynen. oraya girmeyeceğim. Burada bir ayrı bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk varoluşu seyretim. Var mı karıştırılacak bir şey? Yok dedim diyor. Fakat bütün varoluşun ilk varoluştan itibaren bana göstermiş olmasına rağmen Resulullah Efendimizin imana daveti üzere imana döndüm. Burayı iyi anlayın. Resulullah Efendimiz'i devreden çıkarma yok. Her şeyin hakikatini allah Teala ilk varoluş anından itibaren bana gösterdi. Buna rağmen Resulullah Efendimiz'in imana daveti üzere imana döndüm diyor. Yani onu devreden çıkarmıyor. Nasıl Allah bana gösterdi. Ben imanım, ikanım bu cihetten demiyor. Bakın burada çok incelik var. Resulullah Efendimiz'in imana daveti üzerinden o yoldan, o metaptan o anlayıştan, o idrak üzerine döndüm tekrar. Yani o imana davet ettiği için imana dön, Aynen. iman etmeye, o yola döndüm. Onun davetine döndüm. Onu ortadan kaldırmıyor. Bu bir. Tefekkür etmenizde bu noktayı da bir unutmayın. Ayrı bir noktayı söyleyeyim. Bu alemde, alemin ayakta durmasına sebep olan bu alemin direği insanı kamildir. Aynen. İnsanı kamil, Resulullah Efendimizin İz düşümüdür. Aynadaki görüntüsüdür. Eyvallah. Bu zamanın şu an yaşayan insan-ı kamili kim ise aynı ile Resulullah Efendimizin sureten Hasan'dır, Hüseyin'dir, Ali'dir, Veli'dir, ismi farklıdır, sima değişiktir ama hakikati itibariyle açığa çıkan ilmi ve ahlakı itibarıyla Resul Efendimizin aynada yansımasıdır. Elhamdülillah. Şimdi sıklık fazlalık var mı abi? Vardır tabii. Ayn yani, ayn şimdi aynada yansıyan yansıma. ile ha. aynadaki görüntü ile görüntünün sahibi nasıl ki bir değilse. Yani. Ha ama her şeyi aynı görürsün aynada değil mi? Elhamdülillah. Eyvallah. İşte Allah için de öyle allah Teala kendi özelliklerini yansıttığı ayna Muhammed'i ayna. Ama aynada yansıyan ne? Görüntünün sahibi bir mi? Değil. İşte onun için Resulullah Efendimiz'de de en kamil, açığa çıkabilecek en mükemmel şekilde allah Teala'nın vasıfları çıkmış olmasına rağmen Resulullah Efendimiz'e Allah'tır denilemez. Olmaz öyle bir şey. Aynı böyle. insanı kamir Kamil de işte zamanın kutbu Aynı Resulullah Efendimiz'in aynada yansıyan hali gibidir. Dolayısıyla insanı kamili gören Resulullah Efendimiz'i görmüştür. İnsanı kamile tabi olan Resulullah Efendimiz'e tamir olmuştur. Tabi olmuştur. Yani günümüzün kutbu kimse. Aşikar Allah'tan bir işaret gelse de bildirse sana dese ki Allahu Teala sahih keşif üzere falanca kişi kutup insanı kamil kulumdur dese kul, insan gidip onun eteğine yapışsa Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş gibi olur. Elhamdülillah. Çünkü o onun aynadaki sureti. Görüntüsü. Sureten bedenen farklı bir insan olabilir. İsmi başka biri olabilir. Ama ondan zuhur edip alemde açığa çıkan. Çünkü şeyin direği odur alemin. O an yaşayan insanı kamil. O bir kişidir işte. O kutup. Her kim ise Allahu Teala aleme o kulu aracılığıyla ceryan eder. Şimdi allah Teala, bak bunlar hep birbirle bağlantılı. allah Teala ne yaptı? Nuru Muhammedi'yi etti ve bütün alemi ondan yarattı. İşte o Nuru Muhammedi'nin en kamil şekilde zuhur ettiği zamanın kutbu kimse insanı kamil olur. Aynanın aynadaki görüntüsü. İşte Allah onun için denilir. Allah bütün bu alemi onun idaresiydiğinde yapar insanı kâmil. Burayı iyi anlayın. Allah bütün alemdeki idareyi insanı kamille yani zamanın kutbuyla yapar. Zamanın kutbu kimin aynası? Aynadaki görüntüsü? Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz kimin aynadaki görüntüsü? Mesela buradan açığa çıkıyor işte. Demek ki o alemin direğinin hakikati ne olduğu ortaya çıkıyor. Burayı idrak edemeyen insanlar itiraz ediyor. Ya Allah haşa Allah'lığından zayıflığa mı düştü de alemi bir in, insanı kamil, işte bir kutbun idaresine bırakmış. Böyle saçmalık mı olur diyorlar. Olaya hep şey bak gözüyle bakıyorlar. İkilik gözüyle bakıyorlar da ondan bu şeye düşüyorlar işte. Allah'ın yaratmış olduğu bir sistem var. Bu sistemde Allah'tan gayrı bir şey yok ki zaten. O insanın kamile tasarrufuna bırakmış olması bu alemi bu dünyadaki olacak olan olayları o insanı kamil, Allah'ın iradesinden gayrı bir şeyi irade etmez ki zaten. Aynanın aynadaki görüntüsü. Yani o artık nefste öyle bir terbiye, teskiye edilmiş, nefsi safiyeye ulaşmış ki o insanı kamil. Resulullah Efendimiz'in aynadaki görüntüsü olmuş. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz de allah Teala'nın aynadaki görüntüsü olmasa bile, zaten o insanı kamil ya da zamanı kutbu denilen zat, her ne icraatta bulunuyorsa Allah'ın evet. iradesi dahilinde olan şeylerde icraatta bulunur. Kendinden yani beşeri cihetten bizim gibi nefsani beşeri cihetten bir icraat olmaz ki. Alemle alakalı. Yani o perçemde o, o ayet vardı ya. <gülüyor> Her şeyden perçeminden <gülüyor> tutmuştur Allah diye. Yani öyle bir perçemde yani. Perçemde yani tabi yani perçeminden tutulmuş her şey, herkesin perçeminden tutmuş Allah'u Teala. Tutmakta götürmekte perçemden tutmuş, başından saçından tutmuş, istese de istemese de istediği Allah istediği istikamete doğru çekmekte bütün varlıklar. Bunları iyi tefekkür edersek uzun Allah ismiyle işaret edilen varlığı da iyi anlamış oluruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hakikatini de anlamış oluruz. Resulullah efendimizin varisleri olarak yeryüzünde bulunan o ehlullahın büyüklerini ve o kutup denilen zatın hakikatinin ne olduğunu anlamış oluruz. Dolayısıyla bunlar arasındaki o mekanizmanın nasıl işlediğini anlamış oluruz. Her kim ki diyor zamanın kutbunun adını bilse o ad ile Allah'tan talepte bulunsa derhal duası kabul olur. Atıyorum bu zamanımızın kutbu adı Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ahmet neyse. Elhamdülillah. O kutbu, zamanın kutbu olduğunu, insanın kamil olduğunu bilmiş olsa Allah-u Teala'ya niyaz ederken Ya Rabbi o zamanın kutbu olan falanca kulunun işte Ahmet kulunun, Mehmet kulunun, Hasan kulunun, Hüseyin kulunun hürmetiyle senden istiyorum, talep ediyorum dediğin anda o dua kabul olur. O i̇sm Azam yerine geçer peki ismini söyleme o, o, soracağım. Soracağım. Ne <gülüyor> kutup, kutup, o zamanın kutbu diye öyle olmuyor işte o ismi söyledin biliyorsan o ismi söyleyeceksin yani o ismi söyledin şey... doğru o isimdeki zikir o ismini zikretmekteki kasıt işte onu bildiğinin bilincinde olduğunun delili olmuş oluyor onu biliyorsun yoksa <gülüyor> ha ama siz yine duanızda zamanın kutbunu söyleyin Nama, bine, namazınızda bine ne kadar ne kadar namazınızda e, okuduğunuz zaman işte Resulullah Efendimiz'e, Evliya Allah'a, peygamberlere iş geçmişlerinize, ölülerinize bağışlarken bir okuduğunuz Fatiha'yı veya işte e, namaz harici okuduğunuz Yasin'leri Kur'an-ı Kerim ne okuyorsanız böyle bir bağışlama yapıyorsunuz ya yaptığınız zaman zamanın kutbunu da zikredin. Benden size tavsiye. Elhamdülillah inşallah. Hı. Zamanın kutbunu da zikredin yani. O'nun ruhaniyetine de gönderin. Yaşayanlara mı yaşamayanlara mı? Zamanın kutbunu kastediyorum. Herhangi Şu an yaşayan herhangi. Geçmişleri değil. Şu anda hayatta olan. Ona da yani okunabilir mi abi yaşadığı içinde? Ölüye okunmaz sadece. Diriye de okunur. Yaşayan diri bir insana, bir yakınına, kendine, kendine de okuyabilirsin. Erhem Bak <gülüyor> şimdi bu, bu meseleyi çoğu insan belki bilemiyor, e, anlayamıyor ya da farklı farklı herhangi. algılıyor. Herhangi bir dua okudun. Veya mesela bizim tarikatımızın virdi. Değil, Virdiğimizin sonunda yaptığımız bağışlama duasında kendini zikretmiyor musun? Ailemi, ailemi, Aileni, ailemi, aile efradını, efradını, kendini de zikretmiyor musun? Ediyorum abi. Biz kendimi, kendi ruhumuza da yaşarken kendi ruhumuza tabii ki zikrederiz, bağışlarız. Bir Kur'an-ı Kerim okuduysak, bir Fatiha okuduysak kendi ruhumuza bağışlarız. Yani o okumuş olduğumuz o Kur'an'ın ya da işte o Işte Fatiha'nın yani. ya da o çektiğimiz zikrinden hasıl olacak o feyiz, bereket, lütuf'tan ben de faydalanayım ya Rabbi diye kendimiz de ona katmış oluruz. Zaten önce duada önce kişi kendini zikretmesi lazım. Otomatikmen zaten o zaten o ruh tarafından o beden aracılığıyla bu Kendini zikrediyorum ki abi. Zaten kendine kendinden çıkıp kendinden çıkıp bir yere göndermek çıkıyor. var. Ha. Kendinden çıkıyor. Tamam o, o fatih sen kendin okudun. Bir yerde ama gönderiyorsun. Şey Değmiyor zaten. <gülüyor> o, bak şimdi orada okumuş olmak o insanlara göndermekteki faziletten faydalanırsın. Hı hı. Ama o gönderdiğin taksimatı için gönderdiğin insanlarla birlikte kendini de zikretmen aynı zamanda okuduğunun senin kendinin de faydalanmasına vesile olmuş olursun. Bir okuyup da gönderip göndermekten kaynaklanan fazilet fez bereket almak ayrı. Gönderdiğinden kendin de yemek ayrı. Öbür türlü kendin de yemiş oluyorsun yani. Tabii. Gönderdiğin, sunduğun yemekten neyse işte ikramdan kendine de pay alıyorsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bunun örneğini vermiş Muhtim Nabi Hazretleri diyor ki duaya başlarken kendinden başla. Çünkü dua'da ne diyor? Beni, anamı, babamı. İşte yakın akrabamı, müminleri işte koru, gözet, şunu ver, bunu ver, rahmet eyle, merhamet eyle gibi dua ediyoruz, değil mi? İlk önce kişi kendi nefsinden başlar. Çünkü Allah kendine en yakın olandan başla diyor hayra. Kendine en yakın olan da diyor Mutlîp'in Arap hazretleri kişinin kendi nefsidir. Dolayısıyla önce kendinizi zikretmek lazım. Çoğulay koysak Şimdi kendi derken ilk etapta yani Allah'ın bir hamdini ortaya atmamız lazım. Değil mi abi? Yani duamızda yani. Hamd ayrı. Hamdi ortaya atacağım. Yani. Bir talepte bulunuyoruz ya. Talepte bulunurken he, önce kendimizden başlayacağız. Yani talepte bulunurken kendimizden başlarken kendimizden yine başlıyoruz ama ilmi olarak başlamak istiyoruz. Şimdi o ilmi öğretmezse başlayamıyoruz yani. Mesela de ki ilmimi arttır de ayetinde buyurduğu gibi diyoruz. Peygamber Efendimiz'e. De ki ilmimi arttır. Tamam. Veya bilgimi arttır. Zikrimi arttır. Şimdi bak. Allah'ın mağfirli veli valideyi veli mü'minine diye dua ediyoruz değil mi? Elhamdülillah. Başka. Beni affet. Allah'ın mağfirli. Beni bağışla. Beni affet. Mağfiret et. Veli valideyi. Ondan sonra bak ne yapıyoruz? Anaya babaya Ana ya. Önce beni affet. Burada Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bize nasıl dua yapacağımızı öğretmiş. i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki bu duayla dua nevinde olan ayetleri incelediğiniz zaman kul önce kendini, kendini zikretmesi gerekiyor, zikreder. Kendi nefsini. Hazreti İbrahim'in duası var. Beni, annemi, babamı bağışla diyor Hazreti İbrahim. Önce kendinden başlıyor. Ondan sonra anasını, ondan sonra babasını uzağa doğru, yakından uzağa doğru devam ediyor. Burada bu, bu hikmeti, bu sırrı Muhittin i̇bn Hazretleri açıyor. Kur'an-ı Kerim'e bak diyor, incele diyor. Duada önce kişi kendini zikreder. Ondan sonra en yakından uzağa doğru yapılır. Aynı bu şeyde de öyledir mesela. Hayır hasenat yapacağın zaman, bu da bir da hayır hasenattır bir nevi. Hayır hasenat yapacağın zaman ne bileyim işte sadaka vereceksin. Ya da ee, şey vereceksin, zekat vereceksin. Ne yapıyor? Yani, ne diyor? Yani. Şeriat hükümlerinde en yakınından başlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtırsın. Dolayısıyla en yakınından başlayacaksın. En yakına kişinin, sadakada da öyle. En makbul sadaka nedir? Kişinin kendi ailesi için ayırdığı, infak ettiğidir. O da bir sadakadır. Yani. Senin çoluğuna, çocuğuna, ailene, yuvana yedirdiğin nafaka en hayırlısı sadakanın. Yani. O da bir sadakattır. Ama her duada dediğini yapmaya çalışıyorum ama her duada da hani çok uzun uzu, uzuyor duaları. Hani namazın <gülüyor> Ben genel çol olarak konuşuyorum. Hani peygamberimiz demiş ya bütün hani kendisi kendine istediğin ememin <gülüyor> için de istemiyorsan yani da onları sevmiyorsan... Tamam. ...kâmin manada hani imansız olmayız. Bütün duaları hani yani ilmimizi arttır diye ben söylüyorum. Hani ben, annem, babam, akrabalarım, komşularım ve bütün yananlar gibi. Evet. Yani burada bir sıkıntı olur mu? Yok, olmaz. Yani ilmimizi arttır Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in ilmini arttır diyebilirsin. Ümmeti Muhammed'i affeyle. Ümmeti Muhammed'e mağfiret eyle. Yani bütün Ümmeti Muhammed'i katabilirsin. Tüm Ümmeti Muhammed'i katmış olursun. Diyorum çünkü Müslüman olmayanlar da has kullarda var demişler tabi. Hani nasıl Müslüman da has kullar var? Müslüman olmayıp ama yine Allah sevdiği kullar var. Şimdi yok Allah'a inanmış ama kurtuluş açısından yani o kurtuluş açısından Allah'a inanmış iman etmiş fakat kendi dini üzere kalmış. Hz. Musa'ya inancı üzere kalmış ya da Hz. İsa'ya ya da Hz. Davut'a inancı üzere kalmış kullar olabilir. Onlar ayrı. Hani şeyden de son şeriattan haberi yoktur. Olmamıştır. O hal üzeredir. Yine dünyanın yine var. Hani şu anda da vardır. Şu anda da var mıdır bilmiyorum. Allah bilir tabi. Bilmiyorum yani. Son peygamberden, Resul'den haberi olmayan var Peygamber mıdır? olmayan değil. Has olarak Allah'ın razı olacağı illa ki hiç kimsenin yok. Şimdi al, fetret, bak şimdi eğer kendisine haber ulaştıysa, Resulullah Efendimiz'den haberdar olduysa, onun Resulullah Efendimiz'e tabi olup o emrettiği için Allah'a iman etme üzerine dönüp onun şeriatına uyması lazım. Eğer Resulullah Efendimiz'den haberi olmuş olduğu halde hala o kendi bozuk bozuk şeriatı. Musevi ya da İsevi şeriat üzerine ya da o peygamberlerini savunur hal üzere ise olmaz o. Şimdi bilmek var bilmek var. Hani dünya bir köy oldu internet aracılığıyla. Her şey, herkes ucundan köşesinden bir şeylerden hani haberdar ama dinlik olarak ne kadar haberdar bilemeyiz. Gerçekten oturup gönülden okuyup peygamberimizin haberi İslamiyet'ten Kur'an'ın haberi varsa o eyvallah. Ama öyle bir ortamda yetişmiştir ki, gerçekten iyi birisidir de, araştırmamıştır, belki gaflete düştü, belki bir şekilde hani öyle bir yetiştirdi ki ailesi, çok dindar Yahudi, çok dindar hani, hani Ortodoks vesaire, bu insanların içinden de hiç mi çıkmaz. Peygamber Efendimiz'den haberdar olmayan insanlar için bir şey demem. Ama haberler de yani haberdar şey sınırlaması nedir? İlla biliyorlar. Çünkü Nuhut'un i̇bn yani. Arabi Hazretleri diyor ki fetret devri insanlar vardır diyor. Fetret devri insanlar. Yani bir peygamberin geldiğinden haberdar olmayabilir. Afrika'da ya, yani. kabileleri geçtim. Onlar eyvallah. Hani, ha. eyvallah. Onlar internete girmedi. Onlar kenarda... fıtraten İslam üzere, düşüncesi üzere yani dürüstlük, doğruluk, bir yaratıcı olduğuna inanç üzere eseler, onlar kurtulacak diyor. Fıtraten, fıtraten. Çünkü ne diyor Resulullah Efendimiz? Her doğan İslam fıtratı üzere doğar buradaki o İslam fıtratının üzerine yani İslam'ı kabul etmeye meyilli bu ahlak üzere yetiştirmeye meyilli doğar. Ha ondan sonra büyüdük. Şeyin, onu annesi babası Yahudi yapar, Hristiyan yapar putperest yapar iş değişir. İşte Afrika'da o tarz insanlar o, olmuş. Geçmiş dönemlerde olmuş. Belki şu anda var mıdır bilmiyorum. Belki de daha hiç dünyadaki insanlardan haberi olmayan, son dinden haberi olmayan, hiç öyle Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan insanlar olabilir. Bunları fetret devri insanları diyor. Muhtin İbn Arabi Fetret devri insanları Kendi inancı Yani kendisinin fıtratının verdiği şekilde Bir yaratıcı olduğuna inanmış olması Onu kurtaracak diyor Ve o inanç üzere de Ahlakını da Güzel ahlak üzere öyle çok Şeytani düşüncelere Yönelmedip de kendi fıtratından gelen Güzel Ahlak üzere bir hayat yaşadıysa Ama dinden haberi yok mesela Namazı bilmiyor. Abdezi bilmiyor. Peygamberden haberi yok. Ama bir yaratıcısı olduğuna inanıyor. Bu şekilde bir inancı var. Bütün bu alemi yaratan bir yaratıcı vardır. Çünkü bu herkesin fıtraten ulaşabileceği bir bilgi. Bir yaratıcı olması lazım. Yani, Öyle değil mi? Yani. Her şeyi yaratan bir yaratıcı olması lazım. Bu düşünce üzerindeyse onlar fetret ehli. Onlar kurtulmuş oluyorlar. Fıtraten iyiliğe yönelmiş olması bile gerekmiyor gibime geliyor. Çünkü peygamber gelmediği kötü ahlak, Ama kötü ahlak, şeytanın iyi ahlak yok yoksa. Allah göndermediğimizi sınava sokmayan peygamber göndermediz sınava dahil etmeyizdir. Değil mi? Resul. Her, e, tabii ki. Resul gönderdik diyor. Biz Resul, Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Her şeye Resul gönderdiğini. O adam hastalığı kesse de, çok da sevse de, yani ikisi de değişmeyecek. Ama gibi. bak şimdi ona peygamber gelmemiş olabilir ama Resul gelmiştir. Yani o toplumdan, o kabileden Buradaki Resulü iyi anlayalım. Peygamber manasında Resul değil. Uyarıcı. Aklı daha çok çalışan Allah'ın kalbine bir şekilde ilka ettiği dürüstlüğü İnsanlara, çevresindeki insanlara aşılayan bir insan mutlaka gelmiştir. Uyarıcı gelmiştir. Hayır daha önceki şeylerimizde demiştik ya abi. Allah'ı bir beldede bir insan ne kadar iyi biliyorsa oranın kutbu. Kutbu yani. olur. Yani Heh, kutbu, o, manada, o manada evet. Manada yani. O manada. O beldenin kutbu. O beldenin i̇şte kutbu. dolayısıyla her şeyde bir Resul olur. Bir uyarıcı gelmiştir. Salih desek ben daha iyi anlayacağım. Resul deyince hep peygambere gidelim. Yok. bu Burada kullandığımız Resul peygamber manasında değil. Uyarıcı manasında İyi Salih iyi kul Salih. Değil mi? Hani... <gülüyor> Salih kavramı daha farklı şeylere açılıyor. Ben hani iyi, Salih, hani Tamam doğru. Salih doğru. Dost doğru. Hal üzere olan. Ama Salih değil de ona Resul yani uyarıcı. Çünkü uyarmış. Kavmini uyarıyor. Ama peygamber değil. Her peygamber uyarıcıdır ama her uyarıcı peygamber değil. <gülüyor> Değildir. <gülüyor> tamam. Tabii. O bir uyarıcı olmuş oluyor. Uyarıyor onları davet ediyor yani. Doğru yol üzere olmalarını telkin ediyor, tavsiye ediyor, Uyarmış oluyor. Bu manada. O zaman işin başına gelirsek <gülüyor> öyle dua etmeyeyim mi ben? Nasıl dua etmiş canım? Has kullarına da diye ekliyorum çünkü canım Allah'ın has kulları zaten Allah bilen has kulları dediğin zaman benim benim ben literatürümde has söyleyeyim. kulları dediğin zaman ehlullah girer. Has kullar onlardır. Ben onu anlarım. Allah'ın has kulları dediğin zaman ehlullah'tır o. Resuller de geliyor işte. De işte. O dediğin derken... resullerde bir dini yok ama o resullerde i̇yi, iyi yönleri. Abi orada Onları da alıyoruz o zaman o has kulu. Sen Allah has kulları demende bir problem yok. Allah'ın has tamam. kulları de. Yani çünkü ben orada bir ayırmıyorsun. Ama Allahçı Mansur'un dediği gibi Resulullah Efendimiz tahiyatta neden e, salih kullar. Sali kulların üzerine olsun selam dedi. bütün insanların <gülüyor> üzerine olsun deseydi ya <gülüyor> anlayışına sakın girme. Bak o ceza aldı. Allah cüvan sul kellesini de ödedi. Ondan sonra zaten sadece hidayet. Enel haktan değil mi? E, hani? Enel haktan mi oluyor o zaman? Yani? Ha, enel hak şimdi enel zahirde? Enel hak sözünden Zahir. dolayı e, böyle dedi diye koparıldı. O, o zaman osun muannası başka mıydı ki? Yani bu muydu? yani sadece... Ama hakikatte ceza almasının sebebi buydu diyor işte. Tahiyatta Resulü Efendimiz. Hı. Selamü aleyna ve ala ibadillahi salihim diyor ya, selam Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diyor Peygamber Efendimiz. Tariyatta, etteyyatü de. O zaman da diyor ki artık o cezbeye gelmiş. Yani Allah'ı öyle bir müşahede, öyle bir idrakta ki rahmet öyle bir kaplamış ki kendisini. Allah'ın rahmet cihetini de görünce demiş ki Peygamber Efendimiz niye... Bu duada bulundu. Salih kulların üzerine olsun rahmeti selamı Allah'ın selamı dedi. Bütün kulların üzerine olsun deseydi de herkes kurtulsaydı ya diyor. Öyle deyince işte esas e, bu sözünden dolayı başını verdi. Eyvallah. Allahçı Mansur kellesi bundan gitti diyor. Kitapta böyle Hı. yazıyor. E, esas e, şeyi idamına sebep budur. Sözü bu sözdür Çünkü haddi açtı. Yani iş güzellik yaptı, hat karıştı. açtı. Yani neden bütün kulların üzerine? Yani, hakikate karıştı, hani, değil, mi? Hakikate değil mi? Yani ben hakikate karıştı. Allah'ın iradesine müdahil olmaya kalkışmak gibi. Allah takdir etmiş, cennete de kulayırmış, cehenneme de koyu ayırmış. Sen şimdi niye bütün herkes kurtulsaydı da cehenneme kimse gitmeseydi demeye getiriyor lafı. Bir de belki burada sular efendimizi Resulullah Efendimiz'i eleştirmekten dolayı da bir ceza almış olabilir. O geldi. Bana o geldi. Çünkü yani. eğer Allah'ın işinden alakalı bir mevzu olsaydı daha farklı bir muamele olurdu. Çünkü neden derseniz bir örnekleme vereyim. Hz. Ebu Bekir'in sözü olduğu ona atfen söylenir. Hani Hz. Ebubekir Bekir demiş. Ya Rabbi kıyamet günü cüssemi şey o kadar büyük yarat ki yani. cehennemi ben kaplayayım. Cehennemde başka hiçbir kuluna yer kalmasın. Yani. yani dolayısıyla onlar nefsi cennete gitsin manasına yani. geliyor. Şimdi bu sözünden dolayı, dolayı eğer onun söylediği söyleniyor ki söylemişse eğer bu sözünden dolayı bir cezalandırması yok Hz. Ebu Bekir'in. E. Yani. Güzel abi çok güzel. Yani, yani burada e edebi aşmak durumu da yok belki. Hmm. Allahçı Mansur'unki gibi değil. Allahçı Mansur Resulullah Efendimiz'in sözünü eleştiriyor bir nevi. Niye ya, öyle dedi? Niye öyle dedi yani sen şimdi Ama, onunla alakalı e, Hazreti Ebu Allah'ın şeyini eleştirmiyor. Niye ona, herkesi de cehenneme atıyorsun demiyor bak. Madem ki cehennemi de yarattın beni o kadar büyük yarat ki diyor cüssemi cehennemi ben kaplayayım. Elhamdülillah. Tamam cehenneme de insanlar girecekse o girecek olan ben olayım. Diğerleri cennete geçsin. Arada çok fark var yani incelersek. Aynen öyle. Arada çok fark var. Yani. Ona... Tabi bir de oradaki söyleme hali var mertebesi var tabi öbür tarafta bir bir nevi o aşkın verdiği Allah'ın rahmetinin kendini kapsayıcılığındaki o genişlik o rahatlık edep çizgisini biraz da aşma var Resulullah Efendimiz'e eleştirme var orada yani niye öyle dedi ki Resulullah Efendimiz ki eşkı şöyle deseydi diye bir haddi Aynen. aşmak var. Burada hatta aşma yok yani demiyor sen niye cehennemi yarattın ki cehennemi yaratmasaydın bütün kullarını da cennetine koysaydın demiyor bakın böyle bir söz yok öyle dese hatta açar açmış olur Allah'a akıl öğretmek gibi bir şey olur sen niye cehennemi yarattın ama diyor ki yaratmışsın cennet de var cehennem de var benim cüssemi o kadar büyük yarat ki cehennemi ben kaplayayım diyor burada kendini başkaları için kendini feda etme mevzusu var. Yani seni idrak edilebilecek en üst seviyede idrak ettim bir nevi. Bunun açıklaması, izahı. Bu idrak'e ulaştıktan sonra beni nereye koyarsan koy. Ben seni idrak ettim ya. Yani idrak edilebilecek manada ne kadar idrak edilebilecekse bu idrak'e ulaştım ya. Bunun zevki, mutmainliği bana yeter demek oluyor yani adeta. Dolayısıyla beni oraya da koysan, buraya da koysan ben o idrake ulaştım. Demek gibi bir şey. Bu aynı şeye benziyor işte. Cehenneme giden Arif, arif kullar iki çeşittir. Aynen. Cennetlik Arifler var, cehennemlik Arifler var. Arif bilen. Cehenneme giden Arif de, cehenneme giden Arif'in cehennemde göreceği azap ile cehennemdeki bir kafirin bir işte şirk ehlinin ya da bir münafığın göreceği azap bir olmasa gerek. Aynen Aynen öyle. Yani Arif'te, de, Zahir'de evet cehennemde bir azap görecek ama acaba onun azabı nasıl olacak? Yani. yani ateşin yakınlığına. Aynen. Tabi onun azabı nasıl olacak? Yani öteki bir kafirin gibi. Ataistin gibi değil tabi. Belki işte bir insanı hiç. Hani boş bir yerde yanmaz bile. Sadece oradan hasretiyle o azabı duyar. Artık bilemiyoruz. Belki de o görünürde o ateş hani var ya şimdi burada illüzyonistler binden neler ateş vücudu yalıyor ama hiç zarar vermiyor. O ateş yalayacak ama zarar olacak. ulaşmayacak. Ha, belki orada beklemiş olacak. O nimetlerden bir süre uzakta kalmış olacak belki. Bir pencere eyvah eyvah. Baka baka insan nasıl yani? canım değilken camdan tam bir de penceresi olsa o da zulüm. Hani hem biliyorsun bir de o güzellikler var. Gözün görmesi bile güzel. Söyledi mi pazar günü? Söylemiştin yani. Ya ariflerin yani levmi maruzdan açıkıdır yani senin e... Tabi halini mertebesini görür Mevlâ Mahfuz'da arif işte Allah'ın emrine uygun bir istidadı varsa mutlu olur. Allah'ın emrine Muhalif yönde bir istidadı yani lev Mahfuz da bunu seyrederse evet, işte o cehenneme gidecek ariflerden bundan da üzüntü duyar diyor. Onun için onu seyretmek de iyi bir şey değil lev Mahfuz'a. Değil ya. O, o cihetten de baktım böyle abi işin gerçeğini gördüğü zaman. Tabii. Daha hüzünlü olur. Daha hüzünlü olur yani. Oradaki hakikatleri görüyorsun. Yani hüzünün olması da ya. bir şey değiştirmeyecek ki abi yine öyle olacak yani. Ya, olacak yani. Bak, olay, olan olacak. Yani, tabii. Zaman gerekecek o hani. Belki de bu işte bu levi mahfuzu seyretmek hususunda hani, örnek verecek olursak Resulullah Efendimiz'den rüyasında kılıcın ucunun kırılmasından ailesinden çok yakın birini o savaşta Uhud savaşı. Şey, şehit olacağını anladı. Yorumunu yaptı. Üzüldü ama yapacak bir şey yok. Kader cereyan edecek. Ya. Kader cereyan edecek. O zaman çok üzgündü dedi ya Hazreti Ebubekir görünce. Ya Resulullah o aslında resul Efendimiz burada Medine'de savunalım demişti. Sahabenin çoğunluğu da istişare yapınca U'da çıkalım, düşmanı orada karşılayalım demişti. O zaman çoğunluk öyle dediği için onu resul Efendimiz de kabul etti. Hı, -hı. Uğuda çıkmayı. Ondan mı acaba üzüntüsü diye Hazreti Ebubekir sabah onu öyle üzüntülü görünce ya Resulullah istersen senin dediğin gibi yapalım. Burada bekleyelim düşmanı. O tarafa geçmeyelim dedi. Resulullah Efendimiz de dedi ki peygamber zırhını kuşandıktan sonra dönmez. Şimdi orada Allah'ın takdiri ne ceryan edecekse etmesi gerektiğinin bilincindeydi tabii Bilin ki Resulullah Efendimiz. Aynı bu şeyde de öyle Hz. Hasan'la Hazreti Hz. Hasan Hüseyin'in Hüseyin şehit olduğunu edilmesi mevzusunda ufacık çocukken daha rivayet edilir yazıyor ya bir torununu işte dilinden öpüyor bir torununu sesinden öpüyor. Cebrail selam geliyor. Bak bu dilinden öptüğün Hazreti Hüseyin zehirlenecek diyor. Ümmetin tarafından zehirlenecek. Zehirlenerek öldürülecek, şehit edilecek. Bu ensesini öptüğün Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan dilini öptüğü. Hazreti Hüseyin de diyor işte boynu vurularak şehit edilecek. O zaman Resul Efendimiz üzülüyor tabii ki. Çok sevdiği iki tane torunu ama Kader cereyan edecek. Bu mevzuyu Hazreti Ali'ye dile getiriliyor. Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin daha ufak çocukken e, o, o tarafa giderken, Kerbela'dan geçerken yanındaki sahabeye durumu anlatıyor. Böyle böyle Resul Efendimiz böyle işaret verdi diye. Hazreti Hüseyin'in şehit edileceğini. Sahabe, Hazreti Hüseyin kalkıp da o tarafa Kerbela'dan geçip gideceği zaman onlar çağırdılar ya Tüfeliler. Tabi olacağız. Sana diye biat edeceğiz diye. O zaman sahabe kalkıyor. Hazreti Hüseyin'e diyor ya gitme. Ya Hüseyin sakın gitme. Biz böyle böyle duyduk. Senin babanla oradan bir geçerken de böyle demişti. Anlatmıştı. Bunlar seni şehit edecekler. Yapma. Aa, gitme. Dedem, <gülüyor> Ama Hazreti Hüseyin gidiyor. Çünkü kader bu. Yani işleyecek. Mekanizma işleyecek. Ne kadar hakikate vakıf olsan da bilsen de levh-i mahfuzdan görsen, seyretsen de işleyecek. Bunu basit kendi hayatımızda da çok kez gözlemleyebiliyoruz yani. Aynen. Bir şeyin vuku olacağını bilip, yani olmasını istemediğin halde o vuku olacak şey şartlar öyle bir geliyor ki seni oraya götürüyor, mevkin o vuku buluyor yani. Oluyor. Aynen. Kaçış yok. <gülüyor> i̇şte burada iblisin en sohbetimizin başındaki mevzuya dönüyoruz. Vuku bulmadan önce, biliyor muydun? Vuku bulduktan sonra mı biliyordun <gülüyor> mevzuyu? İş orası. İblis'in ha. sözündeki gibi işte Hz. Adem'e secde meselesi Aynen öyle abi. Çok şey geldi. İncelik var tabi. Omur'a içiyor? Aha. Sağ o Evet bayağı bir kayıt da almışız bu haftada. Kapatalım kaydımızı değil mi?